Oh yeah. Evet. Bugün 9 Ağustos Salı, Yıl 2016, Ay 8, Gün 222, Hızır 96 1437, Hicri-i Zilkadi 6, 1432, Rumi Temmuz 27 1. Anapartalar Zaferi, 1915 Harf Devrimi, 1928 Büyük, Büyük saatli, saatli Marif Takvimi, takvimi. Merhaba herkes Açık Radyo burası 94.9.açıkradio.com.tr ve Açık Gazete programı başladı hafta, bir hafta aradan sonra döndük ve ikinci programı bu Açık Gazete Ömer Mazacan Tombil ve Volkan Ağar'la Volkan Ağar birliktesiniz Selahattin Çolak tatilde onun için atladım ve Emre Gülşer de bize destek veriyor günaydın, günaydın. evet açılışta Gernika Ko Arbola İparragire tarafından bestelenmiş bir bask ozanı 1854'te bestelenmiş bir Gernika Ağacı adlı parçayı dinledik ve bask bölgesinin özgürlüklerine adanmış bir çeşit gayri resmi milli marş olarak da devam ediyor. Şimdi neden çaldığımızı Eduardo Galeano'nun Aynalar Kitabı'ndan dinleyeceğiz ama Dünden kalma bir şeyi de yerine getirelim Dün Eduardo Galeano'nun Aynalar Kitabı'nda Antonio Machado'ya bir adammış bir parça vardı Küçük bir parça Hem çaldık hem de okuduk onu Antonio Machado'nun ünlü şiirini de Şöyle bir terellüm edelim dedik Yol. Yolcu yol senin ayak izlerindir. Yol, başka bir şey sanma. Yolcu yol yoktur. Yol yürüdükçe yol olur. Yol olur yürüye yürüye. Bakışlarını geriye çevirince de dönüp bir daha basılmayacak keçi yolu görülür. Yolcu yol yoktur. Yalnızca geminin köpükleri denizde diyen şarkısını ve şiirini de hatırlayalım dedik. Şimdi... Galeano. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru Sal Yayıncı Gernika Paris 1937 ilkbaharı Pablo Picasso uyanır ve okur Atölyesinde kahvaltı ederken gazetesini okur Fincanındaki kahvesi soğur Alman hava kuvvetlerine bağlı uçaklar Gernika şehrini yerle bir etmiştir. Nazi uçakları 3 saat boyunca alevler içindeki şehirden kaçanları takip etmiş ve makineli tüfek ateşiyle öldürmüştür. General Franco, Gernika'nın komünistlerin arasına karışmış olan Asturyaslı bombacılar ve basklı piromanlar tarafından yakıldığını ifade eder. Kundakçılar yani. 2 yıl sonra İspanya'daki Alman birliklerinin komutanı Wolfram, Von Richthofen, Madrid'deki zafer kürsüsünde Franco'ya eşlik eder, Hitler ileriki günlerde girişeceği dünya savaşının provasını İspanyolları öldürerek yapmıştır. Uzun yıllar sonra Colin Powell, New York'ta Birleşmiş Milletler'de Irak'ın muhtemel yok edilişini haber veren bir konuşma yapar. O konuşmasını yaparken salonun uzak tarafı görünmez, yani Gernika görünmez. Duvarı süsleyen Picasso'nun tablosunun reprodüksiyonunun üzeri kocaman mavi bir kumaşla kapatılmıştır. Birleşmiş Milletler yetkilileri yeni bir can pazarını ilan ederken onun en uygun dekor olmadığına karar vermişlerdir. AYNALAR Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru Sal yayıncı Tarihte bugüne de kısaca göz atarsak 1854'te bugün Henry David Thoreau Ünlü seri Walden'ı yayınlamış Bugün ee, Çevre ve ekoloji Konusunda ve sivil itaatsizlik Konusunda benzeri olmayan Bir ilk yapıt başyapıt Niteliğindedir Bu hep, hep, bilenler Tabi ki biliyorlar bunu 1936'da bugün Yaz olimpiyatları ee, 11. olimpiyatlarında Jesse Owens Dördüncü altın madalyasını da oyunlarda kazanarak siyahi olduğu için de Hitler'i Berlin olimpiyatlarında nazi yönetimini de bir hayli zorda bırakmıştır. Kutlama konusunda bazı zorluklar olmuş. Tabi siyahların kazanmasıyla bu kadar çok madalyayı Ari bir hakaret kabul edilmiştir. 2014'te Michael Brown 18 yaşındaki bir siyah Amerikalı Ferguson'da, Missouri'de vurularak öldürülüyor. Ferguson bir polisinden, bir görevli tarafından ve ondan sonra da bugüne kadar devam etmekte olan hem e, bu şehirde, Ferguson'da hem de Amerika'nın çeşitli e, eyalet ve şehirlerinde devam eden bir siyah hareketinin yeniden doğmasına da yol açmıştı. Söyleyebiliriz. Black Lives Matter diye, yani siyah Hayatları da önemlidir Hareketi devam ediyor Evet şimdi günümüz haberlerine Bakalım Günün en önemli meselesi Dünya açısından ve Türkiye açısından doğması gerekiyor o İnsanlığın gezegenin Yıllık kaynak tüketimini Bütçesini Şimdiye kadar olduğundan daha da çabuk tüketmiş olması dün sözünü etmiştik Earth Overshoot Day diyor aşırı hedef şaşırma günü yani bütün dünyanın dört bir yanında daha fazla doğal kaynak kullanımı yapıyorlar doğal bütün varlıklarını tüketim için kullanıyorlar hava, yiyecek ve su ve yılda bir yıl içinde gezegenin meydana getirebileceği temiz hava, temiz su ve yiyecek bitkilerini ve canlılarını yapabileceği tüke, bir yılda meydana getireceğinden giderek daha erken tüketiliyor. 2016'daki eşik dün aşılmıştı. Şimdiye kadarki en hızlı rekor olduğunu söylemiştik. Global Footprint Network diye bir kuruluş hazırlıyor bunu. E, bu çok şaibeli, tuhaf e, kilometre taşını her yıl şey yapıyor, e, tespit ediyor. Bu da beş gün önce, geçen yıldan beş gün öncesine alınmış. 2003'e bakıldığı zaman, 13 sene öncesine göre, beş hafta daha erken, e, 1987'deki hedefe göre, aylarca önce, 19 Aralık'ta, Tüketilmiş 1987'de 1961'de Bundan 55 sene önce ise Dünyanın Doğal kaynakları Deniyor Ama yani Kaynak demek doğru mu bilmiyorum ama Varlıkların Yüzde yüzünü bile kullanmıyormuş Yıl içinde Bu hesaba göre Gidişat iyi değil Yani bu mevcut emisyon Seviyelerinde salım seviyelerinde 20 yıldan fazla bu zamanımız olamaz demişler. Yani sadece 20 yılımız var. gezegen çöker demişler. Yani çok kısa bir zaman aralığı içinde tümüyle fosil yakıt, petrol, kömür ve doğalgaz kullanımından kesinlikle vazgeçmemiz gerekir denmişti. Bu arada da hemen ona paralel olarak okuyacağımız bir haberde 2015-2016 milyarder sayımı tamamlanmış. Wealth X adlı Wealth X adlı şirket tarafından yapılıyor kuruluşu tarafından ve dünyadaki milyarder nüfusu yüzde altı yakın oranda artmış. Bu da sevindirici mi bilmiyorum. Ve şimdi dünyada 2.473 kişi varmış dolar milyarderi olan. Ve toplam miktar e, Sahip oldukları servet miktarı da 7,7 trilyon 7 trilyon 700 milyar dolarmış Bu da e, Dünyadaki 3. Ülkenin gayri safi Hasılasına eşit oluyor yani Amerika'yı geçmek zor 17,9 trilyon 18 trilyona yakın bir Gayri safi milli hasılası var dolar olarak Çin'de 11 trilyon Ondan sonra da bu 2500 bile sayıları bulmayan milyarderler geliyor. Fransa, İngiltere, Almanya ve Japonya'yı gayet rahat bir şekilde geçiyor. Geçiyorlar evet. Büyük bir gelir dağılımı, adaletsizliği akıl almaz bir boyuta ulaşmış durumda. Ayrıca da geçen senenin başında Oxfam bu senenin başında Oxfam'ın açıkladığı dünya nüfusunun sadece süper zengin 62 kişi tarafından yani bir otobüse sığacak kadar insanın, bir dünyanın bütün dünya nüfusunun yarısının her birine sahip olduğu açıklanmış açıklanmıştı. Yani yüzde bir artık almış başını gidiyor ve süper zenginlerin patlaması, zengin varlıklarının patlaması, dünyanın yüzde 99'unun sırtından oluyor. En, özellikle de en yoksul kesimlerinden oluyor. Bu Nerede bu insanlar diye soracak olursanız dünyanın en fazla zengini Avrupa'da bulunuyormuş efendim. Ondan sonra Orta Doğu şaşırmış olabilirsiniz biraz ama Orta Doğu ve Afrika'yı kapsayan Emea bölgesinde görülmüş. Emea'da 1013 milyarder yer alırken Amerika kıtasında 782 Asya Pasifik bölgesinde 672 kişi listeye girmiş. Çeşitli detaylar da var bu haberle alakalı. 4 Asya ultra zenginlerinden e, zenginlerin en hızlı büyüdüğü ülke olmuş e, milyarderlerin sayısı 2015'te %15.2 %15 artarak 645'e ulaşmış Asya'daki zenginler çok artıyormuş e, ya da ufak artıyormuş ama zenginlikleri çok artıyormuş Çünkü, Artıyor. evet. milyarderlerin genellikle orta hobisi ve tutkusu hayırseverlikmiş bunu da gazete vatandan görebilmek mümkün milyarderlerin %56.3'ü paralarını geri vermeye gönüllüymüş diğer ortak özellikleri de seyahat, sanat, siyaset, moda, politika o politikayı e, hobi olarak yapıyorlarmış yatçılık ve lüks otomobiller olarak sıralanıyormuş aynı zamanda aynı listede evet Amerika'da geri geldi diye Açıklama yapmış Donald Trump da Milyarderlere Vergi intirimine gideceğini açıklamış Yeni yaptığı konuşmada Bütün Ekonomik danışmanlar heyetini Açıklamış Hepsi 50'nin üzerinde Beyaz erkeklerden oluşuyor 13 Birçoğunun Adı da Steve'miş Ve Amerika'yı Sıçratacağım demiş, yepyeni ye, bir Amerika yapacağım, sıfırlayacağım her şeyi ve çok da zor olmayacak demiş. Biraz tuhaf bir şey karşılanmış bu ama. Amerikan Psikiyatri Derneği'nden yapılan bir açıklama var Donald Trump'la alakalı. Cumhuriyetçi Başkanı Donald Trump'ın akli dengesinin yerinde olup olmadığına dair tartışmalara Amerika Psikiyatri Derneği el koymuş ve... Bu konuda hiçbir psikoloğun açıklamada bulunmaması gerektiğini ve bu tartışmaların etik olmadığını söylemiş. Elbette zaten bu konuda herhangi bir tereddüt olması bile tuhaf. Çünkü zaten her gün okuduğumuz verileri bir kez daha doğrulayan konuşmalar yapıyor. Evet bu arada yangınlar devam ediyor. Orman yangınları özellikle Kaz Dağları'nda piknik ateşi neden olduğu sebebi bilinmeyen diye bir klişe kullanıyorlar ama esas olarak piknik ateşi deniyor. 40 hektar yani 40 futbol sahası kadar alan bir başka klişeyle zarar gördü ama aslında kül, yanıp kül oldu. Böyle bir şey Kaz Dağları son derece önemli bir merkez. Yangın güçlükle kontrol altına alınmış. Yani mitolojik bir merkez olduğunu da belirtelim dünyanın bir zamanlar Grek dünyasının Eski kadim Yunan medeniyetinin en büyük tapınaklarının bulunduğu yerlerden bir kısmı Tokat'ta da orman yangını devam ediyormuş Tokat haberden alınan bir haber var Adıyaman haberleri yerel haberden birçok çam ağacı zarar gördü diyor Gene bir klişe 150 çam ağacı zarar gördü yani yandı bitti kül oldu anlamına geliyor Sebebi belli olmayan klişesiyle beraber devam ediyor. İstanbul'da da bir orman yangını dört futbol sahası, dört hektar ormanlık alan yandığı belirtilmiş. Sebep belli değil. Sabotaj mı? İnsan kaynaklı iklim değişikliği ve küresel ısınma mı? Yoksa ikisi birden mi? Bilmiyoruz. Erzurum'da sel. birçok evi ve yolları su basmış. Yerel haberlerinden Aldığımız bir şey bu da Öğleden sonra başlayan ve sadece Yarım saat süren sağanak Sele dönüşmüş Artık yeni normaller bu şekilde Evet bu haberleri iklim içinde de kısmen değerlendirme Fırsatı buluruz iklim için Programında şimdi devam edelim Diyarbakır'ın 13 köyünde de Sokağa çıkma yasağı ilanı var Operasyonlar başlıyor diye bir haber var Diken.com'dan aldığımız önemli bir haber Diyarbakır'ın Kulp ve Hazro ilçelerine Bağlı 13 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş ve operasyon başlatılacakmış Bunun darbeyle ilgisi yok Bu eski şeye dönülüyor Operasyonlara Kürt Bölgeselerindeki PKK ile mücadele Bu kapsamda PKK'nın aralarında üst düzey yöneticilerinde bulunduğu örgüt mensuplarının etkisiz hale getirilmesi deniyor haberde ve kullanılan sığınak, barınak ve depo alanlarının tespitinin hedeflendiği belirtilmiş büyük bir operasyonun başladığı haberi var. Doğun Haber bir haber var. PKK mensuplarının evine bastıkları gece korucusu, geçici köy korucusu Yusuf Sönmez'i silah zoruyla dışarı çıkardıktan sonra evinin birkaç yüz metre ötesinde öldürmüş. Bu da gerçekleştiği yer olarak Adıyaman olarak haberlerde yer bulmuş. Böyle haberler de geliyor. Dün de aynı zamanda buna benzer haberler gelmişti. Neredeyse her gün bu çatışma haberlerini verebilmek mümkün oluyor bugünlerde ne yazık ki. Evet şeye devam edelim. Haberlere bu çatışma ve ölümcül haberlerle devam edebiliriz. Pakistan'da muazzam bir intihar bombası saldırısı var en az 70 ölü ve yaralı sayısının da ağır yaralıların da bulunduğu için bu sayının çok yükseleceğinden de korkuluyor. ket da oluyor Pakistan'ın vilayetinde. Burada Hazaralar azınlık var ve özellikle de onların hakları ile ilgili çok büyük problem oluyor burada çok dramatik bir şey olmuş bir avukat önde gelen avukat ve insan hakları savunucularından birisi Bilal Kasi öldürülmüş onun cenazesine katılan avukatlar, önde gelen pek çok avukatın da paralanarak, parçalanarak öldürüldüğü haberi var. Büyük bir patlama olmuş. Hastanenin hastanede. önünde, evet. en önemli noktalardan bir tanesi o. Hastanenin önünde kendilerini patlatmışlar. Acinin, hastanenin acil Hı -hı. servisinin hemen önünde, girişinde olmuş. Evet. yani Muazzam bir panik olmuş. İki de kameraman öldürülmüş, ölmüş bu olay sırasında. Yerel haber servislerine ait. E, Kasi, aynı zamanda bu cenazesi yapılan e, göl, cenaze töreni olan Kasi e, aslında e, bölgenin baro başkanıymış. Hı hı. Ve daha önce silahlı kişiler tarafından öldürülmüş e, ofisine giderken şimdi de e, Taliban'da Pakistan'ın Taliban'ından ayrılan bir grup üstlenmiş. Cemaatül Ahrar militan grubu. Ah, İhsan, İhsanullah İhsan diye birisi açıklamış Aynı zamanda Bilal Kasi'yi de Bizi öldürdük demişler Belucistan bölgesinin e, Baro başkanını öldürdük Ondan sonra da e, Onun için yas tutmaya gelen cenazesine Katılanları da öldürdük demiş Şii bir Müslüman e, azınlık var orada Hazaralar özellikle onlara karşı Girişliyor çok büyük bir Felaket bu bir başka şey Etiyopya'dan geliyor. Etiyopya'da da Oromya ve Amhara bölgelerinde bir gösteri olmuş ve gösteri çok kanlı bir şekilde bastırılmış. Ajans France Press haber ajansına verilen bir haberde 50'den fazla ya da 50 kadar insanın öldürüldüğü ...söylenmiş bir muhalefet lideri... ...bunu söylüyor ama Amnesty International... ...Uluslararası Af Örgütü'ne... ...90'dan fazla insanın öldürüldüğü söyleniyor... Devlete bağlı resmi Etiyopya Haber Ajansı illegal protestocuların olduğunu söylemiş. Yasa dışı protesto gösterileri. Uluslararası Af örgütü en fazla ölümün Bahir Dar kentinde yaşandığını, pazar günü kentte en az 30 kişinin öldüğünü belirtmiş yetkililerse, kentte güvenlik güçlerinin, göstericilerin uyguladığı şiddete müdahale ettiğini, müdahale ettiği sırada da 7 kişi öldüğünü söylemiş böyle ufak noktalarda söz konusu. Ama devam eden bir şiddet var. Geçtiğimiz haftalarda da Orama bölgesinden farklı kent ve kasabalardan güvenlik güçlerinin barışçıl göstericileri atış açması sonucu 67 kişinin öldüğü yazıyor BBC Türkçe'nin haberinde. Etiyopya Haber Ajansı yalnız bunların barış düşmanı güçler tarafından geçinen yasa dışı protestolar olduğunu söylemiş. Etiyopya Devlet Ajansı'nın yaptığı ya da devlet resmi kanallarının yaptığı açıklanmalar ama uluslararası örgütüne inanmanız gerektiği size kalmış oluyor bu noktada galiba. Evet kontrol altına alındı demiş. Bütün asayiş Berkemal demiş. Fakat ölen ya da yaralanandan bahsetmemiş. Yani kimine göre elliden fazla şey etmiş. Kimine göre de 190'a yakın insan. Amerika Birleşik Devletleri kaygılıymış yaptığı açıklamasına göre hükümetin insanların gösteri düzenleme hakkına saygı duyması gerektiğini de belirtmiş bu açıklamanın içinde. Evet oradan Suriye'ye de geçelim. BBC Türkçeden Halep'te isyancılar ve Suriye ordusundan Halep'e takviye güç verilmiş. Gıda ve yakıt ikmali yapılmış ama son derece Hükümete bağlı birlikler ve isyancı örgütleri şehre ayrı ayrı yüzlerce ek takviye güç gün gönderdiği bildirilmiş. Rus ordusundan henüz bir açıklama yok. Böyle bir durumdan bahsedebiliriz orada da. Şiddet durumları da dünyanın ve bölgemizden şiddet durumları da şimdilik bu kadarla beraber bu arada bir bildiri var. 144 aralarında Ahmet Şık, Oya Baydar, Necmi Alpay, Koray Çalışkan, Ezgi Başaran ve Akın Bir Dal gibi akademisyen, hukukçu, gazeteci ve yazarların bulunduğu 144 kişi darbe girişimine karşı hazırlanan bildiriye tüm partiler gibi imza koyan Halkların Demokratik Partisine yönelik ayrımcı tavrı eleştiren bir bildiri kalemi almışlar. Yani hatırlanacağı gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen hafta Beştepe'de AKP, CHP ve MHP liderleriyle bir araya gelmiş. HDP eş genel başkanları ise görüşmeye davet edilmemişti. Erdoğan Yeni Kapı'da düzenlenen Demokrasi ve Şehitler mitingine HDP'yi davet etmeme nedenini de şöyle açıklamıştı. Ben teröre bulaşmış, terörle iç içe olanlarla bir araya gelmem demişti. Bu mevcut parlamentoda üyeleri bulunan 5 milyondan fazla oy almış bir meşru partiden bahsediyoruz evet. Onun terörle iç içe olmakla bulaşmış olmakla suçluyor toplumdaki kutuplaşmaya hizmet edildiği belirtiliyor bir anetten aktarılan bildiride de bombalanan meclisin 4 parti grubu da darbe girişimine karşı açık tavır aldı Cumhurbaşkanlığı makamında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde meydanlarda Meclisin 3. büyük grubu HDP dışlanıyor Demokrasi için beraberliğe en çok ihtiyacımız olan Bu dönemde söz konusu Yaklaşım alenen ayrımcılık yapmak Değil mi? Bu yaklaşım Medyada da dışlayıcılığa Neden oluyor demişler Ve şöyle metin Kısa bir metin Zaten Siyasi liderlerin söz konusu ayrımcı tutumu medyanın da aynı yaklaşım doğrultusunda dışlayıcı yayın yapmasına yol açıyor. Toplumdaki kutuplaşmaya hizmet ediyor. parlamenter demokrasiye ve milletin egemenliğine sahip çıkılması gereken içinden geçtiğimiz kritik süreçte sizleri sorumlu davranarak bu ayrımcı yaklaşımı terk etmeye ülkeyi çoğulcu yapısıyla ve bütün renkleriyle kucaklamaya davet ediyoruz diyorlar. Ee, ama Birazdan da bakabiliriz Tam da o e, Belirtilen noktada Elimizdeki gazetelerin Büyük çoğunluğu ezici çoğunluğu e, Bir başkadır Memleketim şeklinde e, Yorum yapıyor Ünlüler tarihim tarihi tarih Mitingi ellerinde bayrak Dillerinde memleketim şarkısıyla Gitti diyor mesela sabahın Günaydın ekinde Sanatçıların 800 ünlü Sanatçı, şarkıcı, türkücü ve oyuncudan bahsediyorlar. Eşleriyle birlikte katılmışlar. Avrupa demokrasi destanına kör diyor. Sabah gazetesi Batı kendi değerlerini çiğnedi diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ağzından Sabah gazetesi Batı'ya da sert çıkmış Erdoğan Darbecileri sahiplenip Türkiye'yi eleştiren Batı'ya sert çıkmış Kendi savundukları değerlerle Çelişki içindeler diyor Batı'yı korkutan buluşma e, Demiş akşam gazetesi de Dünyayı kıskandıran miting Manşetiyle verdikten sonra Batı'yı korkutan Buluşma diye ilk yurt dışı Ziyareti darbe girişimi sonrası Bugün Rusya'ya gerçekleştiriyor Batı endişeyle izliyor demiş Garp'tı değil mi Batı? Osmanlıca. Evet. Garp. Garp. Fakını sarmıştı hani. Çelik sırrı bir duvar. Evet. Aynen öyle. Dünyanın gözü bu zirvede demiş zaten. Yeni Şefak gazetesi de. bütün dünyanın. Bu... Biraz daha küresel almış. Bir... Sadece batı almamış. Batıya almamış ya evet. Dünyayı batıdan ibaret zannediyor Yeni kapıdaki güç gösterisinin de 124 ülkeden büyük olduğunu belirtiyor tarihi bir gün. Muhtemelen İzlanda dahil. İzlanda şüphesiz ki dair Anadolu Ajansı 5 milyona yakın vermişti ama ortalama alınırsa 1 milyon civarında olduğu belirtiliyordu katılanların. Bu arada biz tatildeyken veremediğimiz bir haber daha vardı. İzlandalı İzlanda'ya sığınan Irak'ta göçmenin kiliseden apar topar atıldığı haberini görmüş müydünüz siz? Hayır. Öyle şeyler de oluyormuş artık İzlanda'da. Göç etmeyi düşünenler için hatırlatalım. Irak'ta göçmenler kilisenin ortasında orunu konuyan insanların arasından koparılıyor yürü yarı polisler tarafından ve araba yatırılıp bilmeyen bir yere götürülüyor ilginçmiş beni e, şeye döneriz birazdan konuşuruz da, bir de no, e, ilginç nokta var alana girenlere dünkü gazetede benim güzel ülkem manşetiyle verdiği tam sayfa verdiği hürriyet gazetesinin şeyde alana girenlere iki buçuk milyon Türk bayrağı ve üç milyon şapka dağıtıldı. Belirtiliyordu. Su da vardı. Suyun hesabı da yapılmıştı. O ilgimi çekmişti benim de. Su dağıtıldı. Ne kadar su dağıtıldı? Ama bayrak imalatı yani her, her bir bayrağın ve şapkanın maliyeti ne kadardır? Elli kuruş mu? Nereden çıkaracaklar? Merak ediyor musunuz? Peki bu evet. barıları göstereyim Onu ama. Bunu soruyorum. Türk gazetesini açıyorum. On tesis iki milyar TL. Evet efendim 10 tesis 2 milyar mi Sadece 10 askeri tesisin taşıması 2 milyar TL'ye mal yoluca öngörülürken taşılacağı yerler de belliymiş. İstanbul'dakiler Çorlu ve Trakya'ya, Ankara'dakiler Polatlı'ya gidecekmiş. Kışlalara gelir getirici projeler yapılacakmış. Hükümet askeri tesislerin taşımasındaki maliyetin maliyetini bütçeye etkilemesini azaltacak çalışmalar yapıyormuş. Boşaltılacak arazilerin taşınma maliyetini finanse etmesi planlanıyormuş. Arazilerin tümünün piknik alanı olarak olmayacağını belirten ekonomik yönetimi gayrimenkul ve ticari alanlar böyle projelerle maliyetin karşılanacağı söylemiş. Yani e Gökdelen dikeceksiniz. Oradaki gelirle beraber zaten hazırda duran e, bazı müteahhitler var olduğu söyleniyordu. O gelirle beraber kışlaları taşıyacaksınız. Yani bir kışlayı taşımanın bedeli sizce bir gökdelen ya da o bölgeye konulacak olan gökdelen tesisleri kadar olabilir mi? Bu kadar pahalı mıdır bir kışlayı taşımak? bilemiyorum. Yani müteahhitliğiyle övünen bir ümit var şu anda karşımızda. Bir askeri kışlayı taşımanın bedelini bir göktelen sitesiyle aynı değerim mi koyuyorlar acaba diye de merak ediyorum ben. Haber Türk'te buradan para bulunabileceğine dair ufak bir ipucu vardı. Evet, Belki değil, başka şeylere taşımak isterse. Bunu istersek. daha sonra da takip edeceğiz. El da dahil aynı zamanda. Elden geldi ölçüde. Peki bunu devamını getireceğiz. Çok Vayim e, gelişmeler var. Bir de şeyden de kısaca bahsedebiliriz. E, şeyi söyleyelim. Bu çatışma durumlarının dışında e, bu darbenin kimin tarafından yapıldığı konusu şeydi. Ha çok önemli bir haberi de verelim. Kamu personelinin izin yasa kalkmış uzunca bir aradan sonra. Hükümet sözcüsü Numan, Numan Kurtulmuş'tan haber, Bakanlar kurulundan sonra basın toplantısında yıllık izinlerin iptalinin kaldırıldığı ve bununla kurban bayramının tatilinde 9 güne çıkacağını belirtmiş. Peki o esnada izin olanlar ve izinde olanlar ne olacak? Onların izinleri ortadan kalkmış mı oldu şimdi? Evet. İzinsizler. Büyük ihtimaliyle öyle büyük ihtimaliyle. Peki bir de soru var. Bu yasak e, ne içindi? Güvenlik için. Ee, o zaman neden hacca hacıya gidenlerin dışarıda bırakıldığı sorusu da sorulabilir tabii. Hac ayrı izin ayrı. Evet. Yani güvenlik için idiyse neden hacca gidilmesine izin verildi? Yıllık izinleri iptal edilen kamu personelinden yalnızca hacca gidecekler izin kullanabileceklerdi. Ama hac izni. Evet. Öyle olmuş. Peki bir, bu, ondan sonra da bu darbeyi kimlerin yaptığı ordunun ne kadarının subay ve az subayların ne kadar yüzde kaçının FETÖ'cü olduğuna dair televizyonlarda çok ayrıntılı haberler var. Dün çapraz sorgu vardı CNN yani, Türk'te mesela. Evet yani darbecilerin yani TSK PKK FETÖ üçgeni mi vardı sorusu da tartışılıyor çünkü... Genel kurmayın. darbeciler kandile sığındı şeklinde bir açıklamayı yalanlaması var. Hükümetin de yalanlaması var. Ama Türk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde subay ve az subayların %90'ının FETÖ'cü olduğu da konuşuluyor. Latife tarafından dile getirdi bu, dün akşam. Ayrıca da Vehbi Koç'un da bu işin içinde örgüt kurma talimatı aldığı da çok eski tarihte. Vehbi Koç mu? Evet Vehbi Rahmetli. Koç. Rahmetli. Evet. 1971-72'de olmuş bu. Ayrıca Wikileaks'in kurucusu Julian Assange darbe girişiminin arkasında Amerika Birleşik Devletleri ve Suudi Arabistan'ın olduğunu söylemiş. Bu durumda soru Sputnik'e erişimi serbest bırakacaklar mı? Artık Sputnik'e söylemiş çünkü. Bırakmış. Bırakmış. E, bu sorunun cevabını aldım. 2. Wikileaks belgelerine erişimi serbest bırakacaklar mı? WikiLeaks belgelerinde de gerçekten çok önemli şeyler yok. Kadınların, insanların orada özel yazışmaları dahil olmak üzere birçok gizli bilgi olmayan sadece kendi iç yazışmalarıyla alakalı olabilecek Hayır, belgeler var. niye yasaklandı? Yani kaldırılıyor mus? yasaktı de Şimdi erişimi serbest bıraktı. İnsanların yani insanların özel maillerini yayınlamışlar. Hı -hı. Yani. Belki bir de Julian Assange şu an açıkçası işte. soru da. Julian Assange de devlet düşmanı bir casus. Tan, e, kahraman Türk dostu haline gelecek mi bu durumda? İran'da mı? Evet, İran'da yani darbe girişiminin arkasında e, Türkiye'ye i̇şte. destek, askeri destek veren ülkeler olabilir demiş. Daha önce de dile getirmişlerdi bunu. Süde evet. Arabistan var diye. Birleşik Arap Emirlikleri olabileceği de söyleniyordu. Amerikalar zaten 1 dolar üzerinden yapılan metaforlarla zaten gölgünün arkasında duruyor. E, herkes her şeyi bir şekilde olabilir diye düşünüyorum ben. Evet herkes her şey olabilir. Ben doğru yorumun bu olmasının. Yani mümkün. şöyle düşünün. Mitinge katılan, Yeni Kapı mitingine katılan iş adamı ertesi gün gözaltına alınıyor FETÖ e soruşturması içerisinde. Böyle evet, olaylarla. Ertesi gün mü yoksa aynı gün Aynı gün mü? Aynı gün de olabilir. 4 saat içinde. Evet. evet. Yani <gülüyor> ne olacağı belli olmayan bir dönemden geçiyoruz galiba. Aynen öyle. Devam edeceğiz. Açık gazet. Baya tension Demokrasi ka super damasha. Baya tension her her gar bari bari. शब्दों की वो पिचकारी sa sara gota le ki gota le mehanga i ki kamar koyla ya koi koyla ya koi khel raseedar hai na to Rashr baba oturur he. Demokrasi ka super Ya sangla Evet açık radyoda açık gazete programı devam ediyor saat 8.45 tam The Indian Crew'dan The Democracy song adlı meşeli hoş parçayı dinlemekteyiz. Demokrasi şarkısı söylüyorlar biz de onu söylemeye çalışıyoruz aslında bir hayli önemli ...günlerden geçtiğimiz rahatlıkla... söylenebilir Yani üst dört isimden... ...ortak bildiri işte ayrımcı tavır... ...terk edilip çoğulcu demokrasi... ...ülkeyi çoğulcu... ...çoğulcu yapısıyla ve bütün renkleriyle... ...kucaklamaya davet ediyoruz dedikten sonra... ...bir başka önemli... ...şey var Rabia Çetin'in haberi... ...8 Ağustos tarihli... ...T24'ten... ...Özgürlükçü Hukukçular Derneği'nin... ...ulağanüstü hal sonrası cezaevi... ...raporunda... Çok ayrıntılı olarak belirtilen darp, tehdit ve işkence anlatımları var. 11 ceza ayrı cezaevinden tutuklular o hal sonrasında yaşananları anlatmışlar. Raporda işkence, çıplak aramayı kabul etmeyenlere uygulanan şiddet, bazı hasta tutuklu ve hükümlülere ilaç ve yarmeme, bazı gözaltılarda cinsel tehdit, cinsel saldırı tehdidi olduğu söyleniyor. Çıplak aramayı kabul etmeyen bir tutuklunun, Kadın tutuklunun darp edildiği, çıplak arama dayatmasına karşı geldiği için ve revire dahi götürülmediği bayıldığı halde baygın şekilde konuşa getirilmiştir deniyor. Sivri 9 numaralı cezaevinde tutukluların darp ve işkenceye dair ifadeleri şöyle yansıyor. Yeni tutuklanan ve sevk edilen tutsaklar arama adı altında işkence ve zorla dövülerek ağızları kapatılarak insanlık onuruna aykırı çıplak aramalar yapılıyor deniyor ve o hal sonrasında toplamda mesela haftada en az 10 saat olması gereken sosyal sportif etkinlikler yalnızca 2,5 saate indirgenmiş ve sadece sportif etkinliklerle sohbet hakkı denen bir şey ortadan kaldırılmış hobiler kütüphane gibi etkinlikler tamamen kaldırılmış Yatakhane, lavabo ve banyo dahil tüm mahrem alanlar 24 saat gözetim altına alınmıştır deniyor. Tuvalette yani gözaltı da var. Şey var yani kamera kaydı. Ee, aylarca aynı gruplar değişmeden havalandırmaya çıkmak zorunda kalıyor sportif saat. Haftada zaten sadece 2,5 saat. Ailelere binlerce kilometre uzaklıklarda kimi zaman keyfi gerekçelerle sürgün. Mektuplaşma hakkı kaldırılıyor, büyük ölçüde sınırlanıyor. Hem elle hem dedektörle rencide edici haysiyeti, e, rencide edici aramalardan bahsediliyor. Ayrıca da mimik ve davranış, üslup ve bir biçimde intikamcı ve düşmancı yaklaşımlar deniyor. Toplama kararı olmayan, ne demekse bu, e, kitap, gazete ve dergilerin yasaklandığı, aylarca tek kişilik koğuşlarda, Tecrit edildiği gözlem süreci adı altında ee, ve e, özellikle de 15 Temmuz'dan sonra getirilen tutukluları asker ve bürokratlar bir e, e, koridorlarında ağır işkencelere maruz bırakılıyor diye bir ayrıntılı şey var. Bu soruşturma durumları sadece mahkumlarla alakalı değil aynı zamanda gardiyanlarla da alakalı işliyormuş. Akşam gazetesi bunu bugün manşetten duyurmuş. Yüzlerce darbeciye ev sahipliği yapan Silivri cezaevindeki fetö örgütlenme mercek altına alındı demişler haberin içerisinde. Örgütün balyoz ve ergenekon kumpası boyunca cezaevinde ciddi oranda kadrolaştığı ve en az 600 infaz koruma memurunun FETÖ'ye bağlantılı olduğu iddia ediliyormuş. 2008'den beri gerçekleştirilen işe alım sınavları sorgulanırken MIT ve emniyet istihbaratı istihbarat çalışanlarıyla ilgili derin bir araştırma yapılmış. İlk etapta tespit edilen 43 FETÖ'cü diye yazıyor infaz koruma memuru gözaltına alınmış aynı zamanda gardiyanlar da gözaltına alınıyormuş Evet yani toplumun her kesiminde e, mahkumlar da şüpheli gardiyanlar, gardiyanlar da şüpheli, da şüpheli. Evet, o, halde, o halde merhaba diye bir bildiri daha vardı çok 20'ye yakın sanat kuruluşu bir basın açıklaması yayınladı. İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrolarında yaşanan pek çok aşağılanma oldu. Ünlü oyuncuların da aralarında bulunduğu ve hizmet akdinin feshi olaylarına onların FETÖcülükle ilgisi yok. O başka bir sebep. Yani sebep gösterilmeden aşağılandılar. Ve açıklamanın imzacıları şöyle ne darbe ne o hal diyorlar darbeye karşı olduğumuz yani başlayan cadı avından darbe ya da FETÖ ile hiçbir ilişkisi olmayan aydınlar, gazeteciler, sanatçılar, yazarlar, şairler, tiyatrocular da nasiplerini almaktadır. Bu hukuk dışı ve kuralsız savrulmanın son halkası İstanbul Büyükşehir Belediyesi şehir tiyatrolarında 6 kadrolu sanatçıyla bir memurun açığa alınması 20 hizmet alımı sanatçının ilişiğinin kesilmesiyle hukuksuzluk karşısında meslektaşlarımız da sonuna kadar dayanışma içinde olacağımızı belirtmek isteriz diyorlar. Darbeye karşı olduğumuz kadar sıkı yönetim koşullarına ve o de karşıyız. OHAL bir an önce kaldırılmalı örgütlenme ve inanç özgürlüğü başta olmak üzere uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde demokratik adımlar atılmalıdır. Yargının bağımsızlığını ve halk egemenliğini güvence altına alan laik anayasal düzen süratle kurulmalı, haksız yere tutuklanan, soruşturmaya maruz kalan ve işinden olan herkesin hakları da iade edilmelidir. Çözüm, demokrasi, bağımsız yargı, insan hakları, temel hak ve özgürlüklerin kısıtlanmadığı bir Türkiye'de birlikte yaşamaktadır, diyor. 20 kadar... Aralarında yazarların Kültür Sanat sendi, Oyuncular Sendikası'nın Opera Bale Vakfı'nın Uluslararası PEN Türkiye Merkezi'nin yazarlar birliğinin Tiyatro Eleştirmenleri Birliği'nin Sinema Yazarları Derneği'nin Siyad'ın Bulunduğu Mimarlar Odası'nın Tiyatro Oyuncuları Meslek Birliği'nin Bulunduğu bir bildiriydi. Evet durum bu, böyle yani Arada da çok e, empati sorunları ortaya çıkıyor anlaşılan Mesela e, Gazetecilerin çekim yapmasını engelleyen bir baba var Aracın camını kırdırmayıp çilingir çağırtmış Neden? Beş aylık bebek arabada mahsur kalmış Ailesi camı kırmaya kıyamamış Bursa'da arabada kilitli kalan beş aylık bebek için babası arabanın aracın camını kırdırmayıp çilingir çarpmış Sıcaktan bunalan bebek dakikalarca kurtarılmayı beklemiş. Almanya'dan tatil için Bursa'ya gelerek tarihi yerleri gezen aile 5 aylık bebek için seferber olan çevredekilerin camı kıralım önerisine kulak asmamış. Yarım saat sonra sıcaktan bitkin düşmüş şekilde kurtarılmış bebek. Ee, yani be 35 derece sıcakta minik Ahmet güneşin altındaki araçta kalan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilmiş bebeklerin iyi olduğunu öğrenen aile rahat bir nefes almış ayrıca bunu ben ekliyorum otomobillerinin de hasar almadığını gören aile ikinci bir rahat nefes daha almış olmalı neden peki kıyamadı çünkü her üretim araçlarıyla belirleniyor ya medeniyetler Türkiye'de dünyada şu anda otomobil medeniyeti motorlu araçlar medeniyeti içindeyiz onun için tabi ki böyle davranıyor ama batıdan gelmişler dikkatinizi çeker. evet batıdan gelmişler kardeşini işkenceyle öldüren abiyi de dövemeyince gözüme uyku girmiyor demiş Burcu Karakaş'ın haberinde dışarı çıkın döveceğim demiş sonra su döküp elektrik vermiş öldürmüş telefonu şeyini vermediği için Kardeşim. Cinayete tanık olan küçük kardeş C.D. de abinin Amine'yi dövene kadar akşamları gözüme uyku girmiyor dediğini. Ölüm varmış ben o kısmını atlamıştım özür dilerim. Efendim? Ölüm varmış ben o kısmını atlamışım. Yani şey geldi gözün dövmeyince gözümün önüne uy, uyku girmiyor. Lafı... Öl, öldürmüş işte. Abi. Komik geldi ama yani ölüm varsa işin içinde. Yani, Erdoğan'ın büstünde de 500 kişiden topladığı saçı kullanılan bir var heykel traş sayarak mı almış acaba evet Malatya'da bir heykel traş demokrasinin öbetlerine katılan 500 gönüllüden topladığı saç tellerini silikon malzemeden yaptı Erdoğan büstünde kullanmış eskiden kan veriyorlar şimdi saç veriyorlar. Vatandaşlarımız arasında sadece saç değil deriden bile alabilirsiniz. Yeter ki Sayın Cumhurbaşkanımızın bu çalışması gerçekleşsin diyecek kadar fedakar insanlar var. Deriden demiş. mi? Evet. Kafa derisi mi? Kızıl deriler gibi kafa derisi yüzme durumlarında. Bilmiyorum. Vücut derisi mi? Kafa derisi mi? Eykel, Trash, Cengiz Güe Bağan, göğe Bakan. Pardon. Büstteki saç, kaş ve bıyığı darbe girişimini fedakarca engelleyerek her akşam demokrasi nöbetleri tutan vatandaşların saç tellerinden toplamış. Hatta çirkin diye bir şey yoktur ama ben açıkçası beğenmedim. Güzel olmuş ben baktım fotoğraflarına. E, Çok başarılı. Mi? Adam Tüso'daki son derece benziyor. Hı. Genco Erkal da oyunumu en son Kenan Evren yasaklamıştı. 35 yıl sonra AKP OHAL yasaklıyor demiş. 1981 yılında her gün yeni baştan adlı oyunumu Kenan Evren yasaklamıştı. Tam 35 yıl sonra Güneş'in sofrasındayı AKP OHAL yasaklıyor demiş. İki soru var burada da. Bir, kimin güvenliğini sağlamak için bu yasaklama tedbiri? Çünkü güvenlik gerekçesi, güvenlik tedbirleri gerekçesiyle. Kalabalık vesaire oluyor derseniz her taraf kalabalık. Evet işte. Şarşamba'ya kadar da kalabalık olmaya devam ediyor. Saat 8'den sonra otobüsler bedava. Tarih, tarihi Mahmut Paşa konağında İstanbul Kadıköy Lisesi bahçesinde bilmediğimiz bir tehdit mi var? kimin güvenliğini sağlamak için bu yasaklama tedbiri bir, iki Breht ve FETÖ arasında AKP ile MBK arasında bir ilişki var mıdır sorusunda soruyorum. Valla her an her şey olabilir. Milli Birlik Komitesi yani efendime söyleyeyim Erdoğan'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne sitem bu bizi incitti demiş. Le Monde verdiği demeçte. Erdoğan Türkiye'nin vize muafiyeti talebiyle ilgili açıklamalarda bulunmuş. Vizesiz seyahat talebi karşılanmazsa Avrupa Birliği ile göçmen anlaşması mümkün olmayacak Demiş. ...Rusya'yla da yeni bir sayfa açmak istediğini söylemiş. Yani uzun zamandır beklenen ziyaret gerçekleşti. Bugün. Gerçekleşiyor, evet. Sen Petersburg'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yapılacak olan bir görüşme var Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın. Bunun öncesinde Rus Tass haber ajansına konuşmuş. Bir dizi sektörde Rusya'yla yeniden işbirliğine başlamaktan yana olduğunu belirtmiş. Bunların içerisinde nükleer santral var. Evet. Yeniden. Yeniden, onu hiç vazgeçilmiyor ondan... Ee, darbecilerin Kandil'e sığındığı gibi son derece e, soyut bulduğumuz benim bulduğum en azından bir şey söyleyeyim Sözcü gazetesi Sözcü tarafından gazetesi. dele getirilen bir iddiaydı 3 bu. 3 tu generalde aralarında 60 asker Kandil'e sığındı diyor. E, beri yalanlamış genel kurma Silopi'de söz konusu tarihte helikopter hareketliği yaşanmadı demiş. Bu tip haberlerde şöyle oluyor. Sözcü gazetesinin daha fazla okuyucu kitlesi olduğu için bu iddia yer alıyor ama Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı açıklama çok fazla görünür olmadığı için insanların aklında bu olay gerçekleşmiş olarak kalıyor. Evet burada da soru tabii TSK, PKK, FETÖ ilişkisi Yunanistan, var Ermenistan, Kandil her tarafa gittiğine dair çeşitli iddialar vardı. Yunanistan'a gittiğini biliyoruz ama yani diğer bölgelerle olan durumlar henüz kanıtlanamadı. İdda yani, olarak kalıdı sadece. Tuğ generalli. Yani çeşitli askerlerin evet. olduğu söyleniyor. Latif Erdoğan'ın açıklaması da son derece e, akıl durdurucu olduğunu teslim etmemiz lazım. E, Gülen cemaatinin MIT aracılığıyla Amerika Birleşik Devletleri tarafından kurdurulduğunu ileri sürmüş. Geçmişte Fethullah Gülen'in en yakınındaki isimlerden biriydi. Yüzde doksanı FETÖ'cüdür. Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki subay ve az subayların demiş. Vay canına. Bu muazzam bir şey. Yani soru geri kalan %40'ı kadar tutuklandı. Gözaltına alındı. Kurmayların? Değil mi? Ya subayların Hı. bildiğim kadarıyla öyle bir şeydi. Geri kalan %30 %40 nasıl temizlenecek sorusu geliyor tabi. TSK'nın %90'ı paralelci asker diyor. Tele televizyonda sık sık rastlanan konuşmalar bunlar. Aynı konuşmada Latif Erdoğan Vehbi Koç'un asıl e, eski MIT'in ilk başkanlarından Fuat Doğu ile beraber FETÖ örgütünü kurduğunu Amerika'nın kurdurduğunu da belirtmiş. 1970'lerden itibaren Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sızma olduğunu söylemiş aynı zamanda. Evet 45 yıllık bir geçmişten bahsediyoruz. Ve şimdiye kadar kimsenin haber olmamış. Kimden aldığı emirle sorusu üzerine. MIT'ten aldığı emirle yapıyor. Yani Fuat Doğu'dan aldığı emirle yapıyor demiş. Koç grubundan henüz bir açıklama yapılmamış. Ee, İran, işte, Türkiye'ye askeri destek veren ülkeler olduğunu, Amerikan soyu. Bir de e, Enes Kanter'den bir açıklama var. Enes Kanter'in babası oğlunu evlatlıktan reddetmiş. Fethullah Gülen'e yakınlığıyla bilinen NBA yani basketbol Oyuncusu Enes Kanter Babasının yazdığı evlatlıktan reddetme Mektubuna cevap vermiş Hoca efendi yolunda anam babam Kardeşlerim tüm sülalem feda olsun Demiş ve metnin sonuna Enes Gülen imzasını atmış Burada da iki soru var aslında Babası görevden Alınmış aslında Enes Kanter'in babası ve bir el yazılı mektup göndermiş. Enesi birkaç yıldan beridir uyarmama rağmen gerek Cumhurbaşkanımıza ve gerekse Türk halkımıza karşı Türk halkımıza karşı yazmış olduğu çirkin söylemlerini ne ben babası ne de kanter aileleri asla tasvip etmemekteyiz diyor. Biraz öğretim öğretimyesi olmasına rağmen Türkçe bozuklukları da göze çarpıyor bu el yazılı metinde. Başta Cumhurbaşkanımız ve Türk halkından böyle bir çocuğum olduğu için utanç duya, o, duyarak özür diliyorum demiş babası ve reddetmiş hipnotize olduğunu, hipnotize edildiğini ve kullanıldığını düşünüyorum demiş. Burada soru şu, red müessesesi benim bildiğim hukukta yok. Evlatlıktan reddetme yok diye bir şey yok. O iyi. Mirastan reddilebiliyor ama şey... Muhtemelen babasından daha zengindir. Enes Kanter. Değil Gülen. Enes Gülen. Enes, Enes Kanter Gülen. Ee, yani Enes'i başta ben babası ve Kanter aileleri evlatlıktan reddediyoruz diyor. Bunun bir hukuki şeyi olamaz. Yani böyle bir müessese ben bilmiyorum en azından varsa hukukçu dinleyicilerimiz bana söyleyebilirler. Evlatlıktan reddiği anlama geliyor. Ya da o çocuklarını bu şekilde tehdit eden epeveynler de. Evet başta Cumhurbaşkanımız ve Kütürk evet. İkinci soru da şey Türk milli takımına alınır mı? Bunu Volkan'a sormamız ya Yıllardır alınmıyor. Bundan sonra da artık alınması herhalde diye düşünüyorum. Yani özellikle bu politik duruşu sebebiyle milli takımlara alınmıyordu diyebilirim. Evet. Böyle bir durum var. Ee, Erdoğan Suriye barış sürecinde Rusya'nın en önemli oyuncu olduğunu söylemiş. Barış sürecinde mi? Evet. Türkiye vücut... Evet aynen böyle söylemiş. Barış Erdoğan. sürecinde. En son İdlib'deki hastaneyi bombalıyorlardı. Evet. Ama ya Onun rejimi bombaladı, Rusya'nın mı bombaladığı tabii, tabii ki belli olmuyor. Bu konuşmada peki uçağı kim... Bir soru da burada. Uçağı kimin düşürdüğü... FETÖ'lükler. Külüsün... FETÖ verdiği Konuşulacak mı bu ve sence? Önceden konuşulduğu için tekrardan konuşurla dile getirilir. İkinci defa özürden bahsediyorsunuz. Zaten 5 farklı şekilde dile getirilmiş de özür. Türkiye Vücut Geliştirme Şampiyonu da bıçaklanarak öldürülmüş Manisa'nın evet. Yunus Emre ilçesinde. Ee, büyük bir kavga olmuş. 32 yaşındaki Vasfi Efe göğsünden bıçaklanarak hayatını kaybetmiş. 7 kişi toplam arasında sokakta korkunç bir kavga olmuş. Bıçaklar kullanılmış. iki yaralı var. Birisi işte Basriyefe sonradan hayata veda etmiş. Bir de ilginç Polis olayla ilgili kapsamlı soruşturma başlatmış. Benim elimde ilginç bir haber var. Avrupa'yı gezen Çinli bir turist Almanya'da bir hırsızlık ihbarında bulunmak isterken yanlışlıkla iltica başvurusu yapmış. Ardından bir göçmen merkezinde iki hafta tutulmuş kendisi göçmen olarak. Sonradan anlarmışlar ki göçmen olmak istemiyor bu kişi. Serbest bırakmışlar evet günün haberleri böyle Amerika Birleşik Devletleri'ne 85 kutu belge götürülecekmiş ee... acaba şeyi de götürecekler mi dolarları da götürecekler mi kanıt olarak nasıl açıklayabilecekler dolarları böyle seri numaraları FJ şeklinde başlayan dolarları Amerikan hukuk sistemindeki avukatlara ve yargıçlara savcılara ne şekilde delil olarak sunulabilecek gazetelerden kolay anlaşılabiliyor Illuminati. Böyle çeşitli hocalar vesaire falan anlaşılıyor ama Amerikan bir bu sisteminde o nasıl olacak? Amerika ta takip edeceğim. Bir F serisi var, bir de C ve J serileri evet. var. Onları F hepsi dolar... bir ama ha? hepsi bir dolar, hepsi bir dolar. Evet. ama F Fetullahla bambaşka J... diğerlerini bilmiyorum. Joker, jandarma olabilir. Peki ara verelim. Açık gazete Ahmet İnselle Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın Ahmet Bey. Günaydın can. Evet, bir haftalık tatilin ardından döndük ve çok karışık, zorlu bir ortamın içindeyiz özellikle de demokrasi konusunda. Dün e, HDP'ye yönelik ayrımcı tavrın terk edilmesini isteyen bir ortak bildiri vardı ve çoğulcu yapısıyla ülkeyi bütün renkleriyle kucaklamaya davet ederek biten bir metin vardı daha önce Aydınlar bildirisi vardı ohal meselelerinin hukuku ortadan kaldırmaması gerektiği konusunda Özgürlükçü Hukukçular Derneği'nin ohal sonrası cezai bir raporunda da darp, tehdit, işkence anlatımları var. Bir de oha de merhaba diye bir şeylerin sanatçıların kültür oyuncular sendikalarının Sendikası ve pek çok sanatçı kuruluşunun bildirisi var. Ne diyorsun? Demokrasi meselesini nasıl halledeceğiz? Ömer biliyorsun tarihçiden de darbeden hemen sonra o hal ilan edildiğinde konuşmuştuk bu konuyu. Evet. Bir çıkış noktası yani bir toplumun o hal olağanüstü hal ilan etmesi ilan etmesi durumunda en demokratik ülkelerde bile e, kişisel hak ve özgürlükler e, tehdit altına girer. E, Fransa'da ...karbe nedeniyle ilan edilen... ...olan üstü hal... An üstte hal uygulaması e, geçildiğinde e, durumun çok daha e, sınırlandırıcı, kısıtlayıcı olması e, doğaldır diyeceğim. Kabul etmek açısından söylemiyorum ama maalesef böyle. Onun için e, Fransa'da böyle oldu, başka ülkelerde o hal uygulanıyor, işte bizde de uygulanıyor. E, dolayısıyla bu doğaldır, e, bu kısıtlamalar demek e, doğru değil. Türkiye zaten demokrasi açısından sorumlu bir ülke eksikliği çok olan bir ülke, otoriter olan bir ülke, otoriter bir rejimde olağanüstü hal, hal, halin getirdiği e, uygulamaları, kısıtlamaları e, dikkate alırsak, e, daha fazla otoriter, bir, daha fazla e, hak kısıtlayıcı bir e, devlet yapısı, hükümet yapısı e, ve ortam ortaya çıkar. Türkiye'de gene söyleyelim, e, 15-16 Temmuz günü yaşanan e, Garde girişini son derece önemli, son derece tehlikeli e, sıradan olmayan e, bir olaydı. Olağanüstü bir olaydı ve buna karşı olağanüstü önlemler alınması kaçınılmazdır, doğaldır. Ama bu olağanüstü önlemler alınırken amaç ne olmalıdır? Amaç e, bu olağanüstü önlemlerin daha fazla otoriter daha fazla e, merkeziyetçi, daha fazla tekçi bir e, siyasi yapıya gidişi hızlandırmak amacıyla mı e, kullanılacaktır? Bu e, olağanüstü hali uygulamaları yoksa e, bu darbe girişiminin de e, bir parçası olduğu, o otoriter rejimin e, yeniden e, dönülmemesi için, o otoriter rejimden gerçekten çıkılması için atılması gereken adımların e, bir parçası mı olacaktır? Maalesef Türkiye'de bu ikincisi yönünde bir e, gidişat görmüyoruz. E, ama e, olağanüstü hal uygulamalarının e, sürekliliğe dönüşmesi ihtimali yani bir geçici olmasını yarattığı sorunlar var endişe etmemiz gereken ama darbe gibi e, gerçekten çok olağanüstü bir durum karşısında geçici olarak bir aylığına, iki haftalığına geçici olarak olağanüstü önlemler alınmasını anlayışla karşılayabiliriz. Ama bunların kalıcı olması riski bence en önemlisi. Yani biz kişilerin seyahat özgürlüklerinin bir hafta on gün kısıtlanması elbette ciddi bir sorundur ama geçici bir sorundur ve e, olağanüstü durum çerçevesinde anlaşılabilir bir sorumdur. Ama kişilerin siyahat özgürlüklerinin örneğin e, veyahut e, gözaltına alma süresinin 30 gün e, olmasının süreklileşmesi gibi e, durumlar veya adli kararlarla e, alınması gereken biz dizi e, e, özgürlük kısıtlayıcı kararların idari kararlarla alınıyor halde alınıyor olmasının sürekli kazanması, kişilerin, zanlı olan kişilerin e, hakkında idari kararlarla nihai e, sonuç verici işlemler yapılması. Bence en önemli sorunlarımızdan bir tanesi şu anda o. Yani idari kararla nihai sonuçlar verici işlemler yapılıyor. Çok sık biçimde e, işten atılmalar, görevden... E, görev e, Görevini as, görevi askıya almak, görevden el çektirmek başka bir şey, işten atmak başka bir şeydir. Adli e, bir soruşturma çerçevesinde yapılması gereken işlemleri idari kararlarla aldığınız andan itibaren artık bir hukuk devleti olma niteliğini kaybedersiniz. İdari kararlar e, adli kararların yerine geçtiği andan itibaren hukuk devleti olma niteliği kalkmış olur. Bütün bunların kalıcı olma riski var. Ee, en azından bir kısmının kalıcı olma eski var ve gerçekten son derece endişe edici bir durum var. Tabii ki bunu yaparken sürekli darbe girişimi yapmış olan kişilerin, bunu tasarlamış olan kişilerin, bunu desteklemiş olan kişilerin e, ortaya çıkarılıp cezalandırılmasını e, talep ederken de bunun e, bu kişilerden öteye, ee, bir e, cegaına dönüşmemesine de e, talep etmek lazım son derece e, şu anda tehlikelidir eğilim içinde e, Türk e, idari ve adli sistemi e, Gülen cemaati e, yine, ile yakından uzaktan ilişkisi olmuş herhangi kim olursa olsun e, bir e, suçlu muamelesi görüyor ama Gülen cemaatine para yardımında bulunmuş olmak veya e, o cemaatin hastanesinde hasta bakıcılık yapmak, o cemaatine ait olduğu iddia edilen hastanede hasta bakıcılık yapmak veya o cemaate ait olduğu iddia edilen bir gazetede veya bir basın kuruluşunda teknisyenlik yapmak veya gazetecilik yapmak tek başına suç teşkil etmez. Bu, bu toptancı suç anlayışı ancak totaliter devletlerde olması. Evet bugün, bugün e, Ahmet bu son örneği mesela bugünkü akşam gazetesinin manşet haberindeydi. ki manşet haberinden bir tanesi yani Silivri'de e, gardiyanların 600 FETÖ'cü gardiyan diye FETÖ'cü alçakların balyoz ergenekon davaları sürecince sürecinde stratejik nokta olarak gördükleri Silivri cezaevini kendi militanlarıyla doldurduğu ortaya çıktı diye son şeyi bu gardiyanların... E, Gözaltına ama çok e, çarpıcı şeyler de oldu mesela Türkiye Cumhuriyeti'nin bir önceki başbakanı cenaze töreninde resmen ölüm tehdidiyle karşılaştı bir kişi tarafıyla yakın koruma ekibi tarafından yakalandı ama yani böyle bir şey ya da e, işte e, Ceylan Pınar'da iki polisin öldürüldüğü davanın hakimi de tutuklandı ...onur Yasere işkence eden... ...polis de darbeden... ...tutuklandı... ...avukat... ...bir şeyin avukatı... ...Elaattin Çakıcı'nın avukatı olarak... ...bilinen avukat Mehmet Sinan İnce de... ...darbeci olduğu gerekçesiyle... ...eski Hava Kuvvetleri... ...komutanı Akın Öztürk'ü... ...cezaevinde darp ettiğini açıklamış... ...cezaevinde dövdüm... ...haini yüzünden kanlar akarken... ...infaz koruma memurlarına teslim ettim diyor demokrasi nöbetinde bayrak tutmadı diye e, bayağı ağır şekilde dövülen bir vatandaş e, pert ettik diye videoları çekilmişti. Fransız değil Yozgatliyim aklıma Ali İsmail geldi diyor. İşte Gence Erkalı Nazım'la Brecht oyunun gösterimleri güven evet. ne, şeyle iptal ediliyor. E, gör, oyuna, güvenlik gerekçesiyle Kuzey Ormanları savunmasının otobüsleri engelleniyor. Tekirdağ'da Safa Alan Mahallesi'ndeki hava limanı şirketinde açılmak istenen maden çıkarma şirketleri falan fırsattan istifade 21 Barış Akademi'sinde açı alınıyor mesela. Evet. Ahmet Bey sizin bıraktığı... Donüli üniversitesinde. Ah, evet. evet, ama Donüli üniversitesinde bu suça ortak olmayacağız. Başlıklı bir dile imza evet. veren 21 akademisyen ihtiyati tedbir gerekçesiyle açığa alınıyor. Ahmet Ahmet Bey, sizin bıraktığınız yerden bir soru sormak istiyorum ben değer de, e, müsaitseniz. Buyurun. Şimdi biraz önce söylediğiniz gibi bu gazetelerde çalışan teknisyenler gözaltına alınıyor. Potansiyel suçlu olarak görülüyor. Bankalarda çalışanlar aynı şekilde potansiyel suçlu olarak görülüyor. Şöyle bir izledim sizde var mı? Bu gazeteleri alanlar, bu hastaneye kullananlar, aynı zamanda bu bankalarda parasını bulunduran insanlar da potansiyel suçlu haline geliyor mu? Yani sadece o organizasyonun içinde olmaktan daha ziyade o ürünleri satın alanlar ya da o hizmeti alanlar da aynı şekilde suçlu konumuna geldiğinde dair bir inancınız var mı? ben öteye şöyle bir e, bilgim Gözlemini var. E, örneğin Zaman Gazetesi aboneleri e, bir şu anda Zaman Gazetesi biliyorsunuz Zaman Gazetesi e, bayi satışından e, çok küçük bir bayi satışı olan bir gazeteydi. <gülüyor> e, ama 1 milyon e, satış işin e, aşağı yukarı %90'ı %95'i hatta e, abonelerin sistemiyle çalışan bir gazeteydi. Yani bir kişi 10-15 gazeteyi abone oluyordu e, ve onu ondan sonra arttırıyordu bedava mahallesinde. E, çoğumuzun karakola marakola gittiğinde e, orada gördüğü zaman gazetesi işte birisinin o vardı satın alıp bıraktırdığı zaman gazetesi. Şimdi zaman gazetesi aboneliği e, yani 10-15-50 e, zaman gazetesi abonesi e, parası ödemiş olan kişiler şu anda bir, tabi bugün bunun listesi var e, ve e, zannediyorum e, bir dizi e, idari soruşturma sırasında açığa alınanların e, Fethullah Gülenme e, örgütüyle veya cemaatiyle ilişkisinin somut delili olarak kullanılıyor. Hı hı. Zaman gazetesi abone ikincisi İkincisi Bank Asya'nın kurtarma operasyonu sırasında oraya para yatırmış olmak da ee, bunun bir e, örgüt üyeliği bir belgesi olarak kullanılıyor. Ama hastanelere gidenler veyahut e, başka türlü e, ne bileyim e, şu anda tutuk e, gözaltına alınan bir dizi sanayici var. E, boydaklar var. İşte, İzmir'de Ayçiçek ya Fadıkası sahibi bir kişi var. O da mitinge katıldıktan hemen sonra alınmış. Üstelik Taksim'deki mitinge katılmış. Kendisi daha sonra Ahmet Küçükbay. Ahmet Küçükbay. Evet. Tabi onların müşterileriyle ilgili değil ama özellikle Zaman Gazetesi aboneliği Bunlar çünkü somut olarak daha ismi liste haline dönüştürmesi kolay. Bank Asya kurtarma operasyonu özellikle kurtarma operasyonu sırasında para yatıranların bir olan şüpheli muamelesi gördüklerine dair bilgiler geliyor. Evet. Somut olarak bu var. Diğer taraftan tabii şu ayrımı yapmak gerekiyor. Hükümet şu anda şöyle bir ayrım yapıyor. Kendisini de bu işten ayırmak için Evet, 17-25 Aralık e, operasyonuna kadar biz e, bu çevreyle yakın ilişki içindeydik. 17-25 Aralık'tan e, Aralık sırasında bunların gerçek yüzü ortaya çıktı. 17-25 Aralık operasyonlarından sonra bu çevreyle ilişkilerini devam ettirenler suçludur. Şu anda yürütülen mantık bu. Yani 17-25 Aralık öncesinde... Zaman Gazetesi'nde yazıyorsanız ve 17-25 Aralık operasyonunu protesto etmek için Zaman gazetesinden ayrılmışsanız suçlu addedinmiyorsunuz. Veyahut e, abonmanınızı iptal ettiyseniz e, şüpheli addedinmiyorsunuz. Ama 17-25 Aralık'tan sonra Gülen cemaatiyle organik bir ilişkisini e, sürdürmüş kişiler, para ver, yardımında bulunmaya devam etmiş kişiler örneğin Veyahut e, Çeşitli artık e, ondan sonra e, yani Çok çeşitli Alanlarda bunu e, Çıkartabiliriz şeylerin. Esas e, Ayrım noktasını 17-25 Aralık Üzerinden oluşturmuş evet. Bir de ikinci bir e, şey Daha var Tabi bu e, Gülen cemaatinin e, Çevresi diyelim e, Gülen cemaatinin Çevresinin de e, Fetullahçı terör örgütü soruşturması çerçevesinde olan şüpheli e, kurumuna getirilmesinin e, hükümet açısından başka bir e, veya Tayip Erdoğan'ın siyaseti açısından başka bir e, imkan sağladığını da görüyoruz. O da e, HDP ile ilgili. Yani bu e, bir örgütün bir suç işleyen bir örgütür ki Gülen cemaatinin e, ana merkezinin suç işlemiş olduğu konusunda çok güçlü karineler var. Yani bu darbe girişiminde dahil olmanın ötesinde e, soruların çalınması, e, yasa dışı para toplamak. Bakın bu e, biz yapmaya kalksak. Gezi olayları sırasında insanlar oradaki küçük ihtiyaçları topla, karşılamak için çok cüz'lü miktarlarda para toplamaya kalktıklarında haklarını hemen soruşturma açıldı hatırlarsın Ömer. Evet. Bu hibmet hareketinin milyonlarca liralık yıllardan beri devam eden para toplama hiçbir kaydı olmayan para toplama işlemleri başlı başına bir suç aslında. Evet. E, bunu tamamen gözcü bulmuş bir suç bu. Yani oradaki bütün AKP'lilerin de bildiği, katıldığı büyük ihtimalle bir birçoğunun bir da zaman zaman e, yardımda bulunduğu bir e, para toplama operasyonu var. Çok büyük miktarda kayıt dışı para toplama, yardım toplama operasyonu var. Kayıt dışı. Hem izinsiz hem kayıt dışı. E, bu başlı başına bir suç. Bunu örgütlemiş olmak başlı başına bir suç zaten. Yani e, bu suçların üzerine bu suçlar çerçevesinde gitmek varken tabii ki yapılan e, iş bir terör örgütü kavramını çok genişletmek bunun bütün e, çevre alanını çemberini çok genişletmek ve dolayısıyla burada herhangi bir terör şiddet yasa dışı eğlenc e, içinde faaliyeti içinde olmayan bunun bilgisini ne bile sahip olmayan kişileri de dahil etme aracı. Bu yöntem aynı zamanda Halkların Demokratik de PKK ile ilgili e, terör faaliyetleri e, çemberi içine dahil edip e, kriminalize etmek gayrınlaşım kılmak için de kullanılıyor. Yani şu anda e, iktidarın ee, HDP'yi demokrasi tartışması, demokrasi e, uzlaşması çerçevesinde dışında tutması, dışlamasının gerekçesi e, Fetullah Terör Fetullahcı Terör örgütü adı altında yürütülen soruşturma'nın yönteminin aynısının PKK içinde kullanılıyor olmasında yapıyor. Yani dijital haber ajansında çalışıyorsanız siz terör örgütüne yardım ve yataklık yapma suçlamasına e, maruz kalmaya e, adaysınız. Veyahut e, Halkların Demokratik Partisi'nin yerel örgütünde çalışıyorsanız milletvekili olarak çok fazla dokunulmuyor ama yerel örgütünde çalışıyorsanız veyahut e, bölge, e, BD, e, Demokratik Bölgeler Partisi'nin yerel örgütünde çalışıyorsanız otomatik olarak PKK terör örgütüne yardım ve yataklık e, yapma suçlanması alanına giriyorsunuz. O mücadil alana giriyorsunuz. FETÖ e, kavramının, FETÖ terör e, FETÖ terör örgütü e, suç tanımının mücadil alanının bu kadar geniş olmasının aynı zamanda başka konularda da e, bu terör örgütü e, mücadil alanının genişlemesine de e, imkan sağladığı kanaatindeyim. Burada bir e, taktiksel bir e, amaç var gibi geliyor bana. Evet yani çok geniş, yalnız e, Fetullah Gülen hareketiyle ilgili değil, e, herhangi bir işte de, ister ekolojik mücadele olsun, ister e, yazılarıyla demokrat e, tavırları ko ortaya koyan yazarlar olsun, ister tiyatrocuları oyunları koyanları olsun ciddi bir başka aynı şey altında bir olağanüstü hal kullanılarak yapılıyor. Mesela yazar Hayko Bağdat'ın hava alanı girişinde pasaportuna el konulmak üzere polis merkezine alınması var. Gözaltı kararı yok demişler ama dönerken oluyor üstelik ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içinde de en büyük ilçelerinden birinin İstanbul'un Beşiktaş'ın belediye başkanı olan kişiye kendi içinde Cumhuriyet Halk Partisi disipline sevk etmiş ama FETÖ soruşturmasından yurt dışına çıkış yasağı getiriliyor. Evet. Ya da bilmem işte göz altında hayatını kaybeden Gökhan Açıkkolu var mesela. Öğretmen evet. Öğretmen ve otopsi raporu herhangi bir şey olmadığı halde uzun süre nezarethanede kaldıktan sonra göz altında ölmüştür başlıklı açıklamasında. Ee, herhangi bir soruşturma da yok. Ölümüyle ilgili zaten nereye gömüldüğü dahi ortada o değil, yani kimse gömmek de istememiş. Böyle bir şey devam ediyor yani. O, e, maalesef hani Müslümanların e, Müslümanlık gelenekleri çerçevesinde yapılmaması gereken her işlemde yapılıyor bir Gerçek anlamda şeytan muamelesi gösteriliyor ölen kişilerle ilgili cenazeleri aileler korktukları için biliyorsunuz şu anda 15 kişinin subay ya yani zannım diyorsam hepsi de 15 kişi hala cenazeleri aile morda aile bekliyor morda bekliyor almıyorlar aileler cenazelerini bunlar darbeye katılmış ve o sırada ölmüş subaylar asker var mı içinde bilmiyorum ama subay galiba hepsi ahsubay veya subay ahsubay ve subay ve aileler almıyorlar e, cenazeleri e, çünkü aileler kendilerine yönelik toplumsal tepkiden korkar hale gelmişler evet. artık, öldüğü andan itibaren insanın bir e, artık onun e, işlediği suçlar tabii ki e, ortaya dökülür, teşhir edilir ama ölmüş insan üzerinden e, cezalandırma yapılmaz Evet ayrıca da ölüm şartlarını bilmiyoruz Akkol'un e, hiçbir soruşturmasından ilişkin de bir bilgi verilmediği için bilmiyoruz yani hayır, hayır. nasıl öldürdüklerini, öldüklerini de bilmiyoruz örneğin o linç edilmiş e, askerin e, babası örneğin e, uğraşıyor bunun ortaya çıkması ile ilgili e, halka ateş aç ateşe açıp açmadığı bile şüpheli bir kişinin öldü, orada linç edildi. Bütün bunlar e, olağanüstü durum yani gerçekten o yaşanan bir iç savaştır. Bunu kabul edelim yani o o 15-16 Temmuz'da evet. aşağı yukarı yarım gün süren e, dönen bir iç savaş yaşadı Türkiye. Ankara İstanbul ağırlıklı olmak üzere başka şehirlerde çok fazla olmadı ama. Evet bombalar, Ankara... roketler her şey evet. Her şey, polisin e, askerle çatışması, askerin askerle çatışması, sivil halkla askerin çatışması, sivil asker sivil halkı öldürdü bir kısım asker. Ona karşı da e, sivil halkın tepki göstermesi e, doğru değil ama doğaldı. E, linç edilme yasa dışı bir eylemdir. Ama o ortamda, sivil iç savaş ortamında bunların hepsi olabilir. Ve da başarılı olsaydı bunlar herhalde kat kat daha evet. E, evet. büyük olacaktı ve büyük bir felaketten dönük. Ama bu felaketten dönmüş olmanız bizim kalıcı biçimde bir olağanüstü hal ortamında, kalıcı biçimde e, e, bir cadı avı ortamında bulunmamızı meşru kılmaz. Bir de şunu belirtmek isterim. Türkiye'de olduğu gibi dünyanın birçok yerinde bu tür olağan dışı, olağanüstü ortamlarda e, özellikle demokratik geleneklerin zayıf olduğu ülkelerde kurum yöneticileri e, kendilerine eğer yetki verilirse doğrudan bir darbe girişimine katılmış olma e, araştırması soruşturması sınırlamayıp kendilerine ayak bağ olan kurumları içinde bu özel şirket veya devlet kurumu da olsa fark etmez. Kendilerine ayak bağı olan kişileri de o sepete atarlar. O suçlama çerçevesinde onlardan kurtulma teşebbüsünde bulunuyorlar. Nitekim Türkiye'de kısa vadede yani yaşadığımız son 3 hafta içinde e, gördüğümüz olaylarda çok sık gördüğümüz bir olay bu. Üniversite rektörlerine siz gülenci e, idari ve akademik personeli tasfiye dersiniz. derseniz bazı üniversite direktörleri bu arada kendilerine ayak bağı olan, kararlarına itiraz eden idari personeli veya akademik personeli de güvenci hemen temizlemeye çalışır. Bunu aynı şekilde sendikacılardan kurtulmak için işveren de yapabilir. Bunu Maliye Bakanlığı, Tapu Dairesi, Maliye Bakanlığı da yapar, Tapu İdaresi de yapar. Bu 60 bin açığa alınmış kişi içinde. Ee, yavaş yavaş bilgiler gelmeye başlıyor. Çoğunluk diyemeyeceğim. Ama anlamlı bir e, kesimin herhangi bir Gülen cemaatiyle ilişkisi olmayan ama e, am, e, kurumunun e, yöneticisinin e, sevmediği, istemediği, huzursuz varlığından huzursuzluk duyduğu, muhalif olduğu için, karşı çıktığı için, belki Alevi olduğu için, belki CHP'li olduğu için Belki solcu olduğu için, belki sadece e, kurallı e, işlemlerin e, yapılması için, ısrarlı olduğu için karşı çıktığı, e, kendisine karşı çıkan insanları da temizleme vasıtası olarak kullandığının e, somut örnekleri var. sen üyesi olan, bilen evet. yani, cemaatiyle herhangi bir ilişkisinin olmaması ihtimali çok e, yüksek, e, 120 civarında öğretim elemanı öğretmen eğitim senüyesi açığa alındı Örneğin. KESK içinde benzer durum geçerdi. Bazı durumlarda bunun düzeltilmesine de gidildiğini belirtelim. Yani bazı durumlarda işlemler örneğin Tunceli Üniversitesi'nde olduğu gibi küçük bir olumlu anekdotla bitirelim isterseniz. Biliyorsunuz Tunceli Üniversitesi'ndeki öğretim üyesi ilk baştan FETÖ üyesi olmak nedeniyle gözaltına alındı. Arkasından serbest bırakıldı. Kendisinin ateist ve marxist olduğunu ispat ettikten sonra serbest bırakıldığını söyledi ve Türkiye'de ilk defa ateist ve Marksist olmanın bir işe yaradığını belirtti. Yani küçük bir çok çok küçük minyatür mikro bir ee, ilerleme ve e, pozitif, bir, değil, pozitif işareti olarak pozitif işaret olarak isterseniz bunu bitirelim ama şu anda tabi ki e, Türkiye'de e, yüz binlerce, milyonlarca insan açısından endişe edici bir durum var ve özellikle de e, bu e, demokrasi e, gösterilerinin giderek bir sokak baskısına mahalle baskısından e, hareket eden e, mahalle baskısı sınırlarını aşan bir e, muhafazakar, e, muhafazakar milliyetçi e, sokak baskısına dönüşme ihtimalini de dikkate almak gerekir. Evet. Çok teşekkür ederiz Ahmet. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Evet. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Evet şimdi bir ara vereceğiz aranın arkasından da açık bilinç programında daha önceden kayıt yapmış olduğumuz fakat yayınlamamış olduğumuz e, Profesör Doktor Yaman Örs'le e, yaptığımız bir e, evrim e, konularında konuştuğumuz bir söyleşiyi yayınlayacağız. Bilindiği gibi e, geçen hafta sonunda 80 yaşında Yaman Örs e, hayatını kaybetti bir beyin kanaması sonucu. O yüzden de bu programı, bu kaydı öne aldık. Onu da belirteyim. Açık Gazete Açık Bilinç Güven Güzeldere ile Bilim ve Felsefe Sohbetleri Merhaba, bugünkü programdan önce kısa bir açıklama. Bildiğiniz üzere yaklaşık iki aydır bir beyin görüntüleme serisi yapmaktayız. Bugün de seriye son bir iki programdan birisiyle devam etmek düşüncesindeydik. Fakat aldığımız beklenmedik üzücü bir haber bizi yayın akışında bir değişikliğe yöneltti. Programımızın konuklarından tıp ekimi ve felsefeci Profesör Doktor Yaman Örs, 4 Ağustos Perşembe günü ani bir beyin kanaması sonucunda vefat etti. Yaman Hoca geçen sene başlayıp ara verdiğimiz ve yakında son kısmını tamamlayacağımız evrim kuramı serisinde konuk olacaktı ve kendisine bir kayıt yapmış durumdaydık. Bugünkü programda beyin görüntüleme serisine küçük bir ara verip. Yaman Örç ile yaptığımız bu programın kaydını yayınlamaya karar verdik. Burada bir de küçük parantez açayım. Açık adre stüdyolarında iki telefon bağlantısıyla kayıt ya da canlı yayın yapmak teknik sebeplerden dolayı imkansıza yakın zorlukta. Dolayısıyla Yaman Örs gibi İstanbul dışında oturan ya da yurt dışında yaşayan konukları ağırlamak için ya onların İstanbul'da olacakları bir günü denk getirmek, ya da benim İstanbul'da olduğum günlerde onları telefonla aramak için benim stüdyoda bulunmam gerekiyor. Evrim kuramı ya da beyin görüntüleme gibi içerik itibariyle belirli bir süre izlemesi gereken uzun serilerde bu zorunluluktan dolayı bazen konuklarımızı program tarihinden önce ağırladığımız ve kayıt yaptığımız oluyor. Yaman hocayla da bir konferans için İstanbul'a gelmesini fırsat bilerek bu şekilde kısa bir süre önce bir program kaydetmiştik kendisine saygıyla anarak ve ailesine ve öğrencilerine başları sağ olsun diyerek şimdi bu programı yayınlıyoruz. Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Can yok ama konuğumuz var, siz takdim eder misiniz lütfen? Tabii, konuğumuz Profesör Doktor Yaman Örs. Yaman Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben... Kısaca takdim edeyim e, dinleyicilerimizin bildiği gibi e, uzunca bir e, süredir gitmekte olan evrim serisinin e, son bölümündeyiz artık. Ve bu bölümde evrim kuramı ile ilgili felsefi sorunlara, e, sorulara ve bir e, genel bakışla e, bir özet e, yapmaya, bunlara yaklaşmaya çalışıyoruz. Ee, bu çerçevede e, Yaman Örs bizi kıymayarak stüdyoya kadar geldi. Kendisine teşekkür ederiz. Rica ederim. Ee, e, ben kısaca tanıtayım. Ee, Yaman Bey e, hem tıp doktoru hem felsefe doktoru. E, bu kolay bulunan bir e, kombinasyon <gülüyor> evet. değil. Ankara Tıp Fakültesinden hekimliği e, ve patoloji ve tıp tarihi deontoloji e, uzmanlıkları var. Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nden de felsefe doktorası var. E, bilim tarihi ve felsefesi alanlarında özellikle tıp ve biyoloji konusunda e, aynı zamanda e, etik ve felsefenin yöntem bilgisi e, konusunda e, daha özel olarak da evrim e, konusunda bunun yanı sıra bioetik ve bio politika gibi konularda da çalışıyor. Ee, Yaman Bey e, 2003'te yaş sınırından Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi deontoloji Anabilim bilim dalından e, emekli olduktan sonra 2009 senesine kadar Akdeniz Tıp Fakültesi'nde ders vermeye devam etmiş. E, pek çok Yurtdışı e, ülkesinde e, felsefi etkinliklere katılmıştı, oralarda bulunmuşluğu var. E, çok sayıda yayınlanmış e, makalesi ve kitabı var. Ankara'da da e, değişik e, akademisyenlerle birlikte kurduğu Bilim ve Bilimsel Felsefe Çevresi e, diye bir e, grup var. Ee, Yaman Bey'in e, evrim üstüne evrim başlıklı bir kitabı vardı daha önceden yayınlanmış olan. Ee, bunun yanı sıra başka pek çok e, bilimsel felsefenin ışığında ya da bir felsefeden sorumlu Devlet Bakanlığı gibi başka e, kitapları da var. E, en son çıkan kitabı iki, Ekim 2015'te Bilim ve Gelecek yayınlarından e, Evrim Kuramı'nın Dayanılmaz Bilimselliği. Ee, evrim programı üstüne e, yazmış olduğu e, makalelerin derlenmesinden oluşuyor ve bizim de üstünde durmak istediğimiz, durmaya çalıştığımız pek çok konuya temas eden e, bir kitap e, hem de bu kitaptan genel olarak e, konuşalım e, diye ben istedim hem de e, özellikle üstünde durmak istediğim belki bir soru var bir e, Hatırlayacaklardır yine dinleyenlerimiz evrim hakkında evrim kurama hakkında doğru sanılan yanlışlar diye bir liste yapmıştık ve bu listenin birkaç noktasından girerek tartışmayı yürütmüştük. Bu listedeki noktalardan bir tanesi bilim felsefesini çok yakından ilgilendiren bir nokta o da şu. Ee, evrim kuramı dediğiniz şey sonuç itibariyle e, bir teoriden ibaret e, teori zaten aslında varsayılan bir şeyden ibaret e, bugün doğru kabul edilip yarın yanlış çıkabilecek bir şeyden ibaret o halde evrim e, kuramını niye bu kadar önemsiyorsunuz e, şeklinde dile getirilen bir e, genel e, şikayet ya da karşı çıkış var evim bu karşı çıkış aslında okumuş yazmış ve kendisinden böyle şeyler bu haber, <gülüyor> tez ve kuran ayrımından mesela habersiz olmadığını düşündüğümüz insanlar tarafından bile dile getiriliyor bu yüzden aslında belki bilim felsefesine de çok temel teşkil eden bir e, e, konu ve ayrım olan e, tez nedir, kuram nedir? E, evrim kuramının bir kuram olması e, onu önemi açısından e, daha düşük seviyede bir yerlere getirir mi? E, belki buradan başlayalım diye düşündüm. Buradan da hareketle aslında e, Türkiye'de de e, önemli bir konu haline gelmiş olan e, biyoloji kitaplarında müfredatta evrimin karşısında akıllı tasarım denilen e, ve kuram olduğu e, evrim kuramı gibi bir kuram olduğu iddia edilen e, düşünce de okutulsun e, bunlar birbirleriyle karşılaştırıyorsun bilimsel tutum bunu gerektirir falan e, gibi iddialar var e, buradan da bu pratik e, konuya e, ülkemizdeki milli eğitimle ilgili bu konuya geçmek istiyorum fakat önce Belki dilim e, felsefesi içinde tez ne bir kuram nedir, evrim kuramının bir kuram olması onu nasıl e, epistemolojik yönden e, nasıl bir e, statüye e, sokar? E, Yaman Bey buradan başlasak nasıl olur? Hay hay, hay hay. zaten e, bu e, sizin söylediğiniz son ya da ikinci evrim kitabımda bunların... ...tartışıldığı birkaç makale var... ...özellikle bir tanesinde... Ee, ...örneğin... işte ...70. sayfada... ...8. bölümde... ...bilimsel felsefe açısından... ...bilimde kuramlar... ...evrim kurumu ve karıştırıldıkları kavramlar... ...diye bir bölüm var... ...ben bu sizin söylediklerinizi... Evet. ...kendi açımdan... ...kendi felsefe yaklaşımım açısından... ...tartıştım... Ee, ...çok yerinde bir... E, ...soru ve tartışma konusu olabilir... Eğer ben kısaca düzgün biçimde özetleyebilirsem. Estağfurullah buyurun. Ee, şimdi e, ilk önce bence şunun üzerinde durmak gerekiyor. Bu kitapta da üzerine durulan. E, kuramla, bilimsel kuramlar niye var? Kuramı teori karşılığı olarak kullanıyorum tam anlamıyla. Şimdi benim yaklaşımıma göre ki bu sade bir yaklaşım, çok teknik bir felsefe sorunu olarak değil de daha çok kavramsal açıdan ve tanım açısından. Kavramları nasıl tanımlıyoruz? İki ne demek istiyoruz o kavramlarla? Böyle terimlerle. Şimdi kuramlar her alanda fizik olsun, kimya, biyoloji ...başka alanlarda... ...bilimsel, özellikle temel bilim... ...alanlarında... ...şimdi bir defa incelediğimiz... ...olguları, yani... ...dünyada sürekli olarak... ...yinelenen gerçekler diyelim... ...işte taşın düşmesi... ...ya da belli bir hastalığın... ...sürekli... ...belli koşullarda... ...ortaya çıkması... ...insanda ya da başka türlerde... ...ondan sonra... ...daha yani... Pek çok şey, işte gazların kinetik kuramı gibi. Şimdi burada nereden, yani bir başka anlatımda bu gereksinim nereden doğuyor? Neden kuram kavramına, terimine ve yapısına gereksinimimiz var? Şimdi bir defa incelediğimiz olguların hepsine biz ulaşamayız. Çünkü bunların sayısı, bulundukları yerler o kadar fazla ki biz ancak belli bir yerde bulunan yer değişik yerlerde de olsa belli yerlerde olan belli zamanlarda ortaya çıkan e, olgularla ilgili olup bitenlerle ilgili söyleyin gözlem yapıyoruz yapabilirsek deney yapıyoruz dolayısıyla bir genelleştirmeye evet. gereksinimimiz var. İkincisi, incelediğimiz olgular bazen çok büyük. Çok zaman alıyor ve çok uzaklarda. Onların hepsine, yani gökbilimde olduğu gibi, onların hepsine bizim ulaşmamız söz konusu olamaz. Bir başka e, konu, e, bir başka nokta daha doğrusu. E, söyleyin, bazı olgular çok küçük düzeylerde. Yani biz onları ancak özel ikinci noktada olduğu gibi bunun tam tersi yönde. Ancak çok e, özel aletlerle işte mikroskop en başta ya da fiziğin kendine özgü yöntemleri var. Bu yöntemler aracılığıyla doğrudan doğruya e, gözleyemediğimiz ya aletlerle gözlediğimiz ya da çıkarım yaptığımız elektron ve elektron altı, atom altı parçacıklarda olduğu gibi. Dolayısıyla gene Bizim gözlemlerimizin dışında olan özdeş olguları, özdeş özelliği gösteren olguları bu yolla söyleyin, inceleyebiliyor ve çıkarımlar yapabiliyoruz. Bir de kuşkusuz zaman sorunu var. Yani biz belli bir zaman süren olguları ancak o zaman içinde gözlemleyebiliriz. Ama bunların sayısı çok olduğuna göre belli bir zaman hesabını da işin içine katmak durumundayız. Yani ne, ne zaman başlar ne zaman biter böyle bir sorunun da yanıtını vermek durumundayız. Şimdi böyle bir durumda kuramlara bilimsel kuramlara gereksinimimiz var. Evet. Temel nokta buradan çıkıyor. Bunun yanında, bunun yanında sizin söylediğiniz bu çok, işte bunun üzerine donan arkadaşlarımız da var çok haklı olarak, yerinde olarak. Örneğin Ayhan Sol var, yer bilim kökenli felsefe öğretim üyesi OTTÜ'de. O bu konu üzerinde çok duruyor. Yani sadece bir Kur'an'mış. Sadece bir Kur'an'mış demek Kur'an'ları bir anlamda küçümsemek anlamına gelir ki onların işlevleri çok büyük. Çünkü ancak kuramlar ya da kuramsal yapılar örneğin tıpta hastalık kavramı tam bir kuram oluşturulmuş değil ama bir kuram varmış gibi belli anlatımları kullanarak biz bu yolda araştırmalar yapabiliyoruz. Kuramlar benim yaklaşımıma göre doğrudan doğruya açıklayıcı değildir. Ama belli olgular bütününde sayısız neredeyse Belli alanlarda ve belli örgütlenme düzeylerinde, örneğin biyolojide, kimyada ya da fizikte, hatta toplum bilimde, belli örgütlenme düzeyindeki e, olguların incelenmesi için bize yol gösterici oluyor. Kuramların görevi, işlevi e, bu ve biz buna göre onların yapılarının bulunduğunu görüyoruz, kavramsal yapıların. Dolayısıyla bu sadece bir Kur'an'mış. Niye önem kazanıyor? O zaman bu Einstein Kur'an için yani görece için, görecelik içinde kullanılabilir. Ee, ve başka bütün Kur'anlar için böyle bir küçümseyişi yaklaşıma sahip olabiliriz ama bunda haklı değiliz. İzin verirseniz. Değil yani, buyurun. E, e, pardon sözünüzü kestim. Bilgiye ulaşmak için kuramların bize sunduğu yapılara ihtiyaç duyuyoruz aslında başka seçeneğimiz de yok ya, evet. buna bütün e çok e ulaşamadığımız ve ulaştığımız ve ulaşamadığımız çok çeşitli olguları araştırmamız için bize yol gösterici olacak yani o e şeyde evrim kuramında neyin yanıtını arıyoruz Bu gördüklerimiz ne gördüklerimiz daha önemlii bu gözlüklerimiz nereden çıktı değişiyorlar nasıl değişiyorlar neden değişiyorlar gibi çok temel bilimsel soruların yanıtlarını bulmak için Evrim kuramına başvuruyoruz Bir de işte Evrim kuramının bunu birçok bilimci de söylüyor yani biyoloji uğraşan birçok demeyim ama bilmiyorum sayıları tabi oranları ne kadar bu konuyla uğraşanların bütün içinde. Ee, geleceğin kestirilmesi çok önemli. Yani bilimin temel e, işlevlerinden biri söyleyin. Açıklamak yani genellemerek yaparak neden sonuç ilişkisini ortaya koymak olgularla ilgili. Bu ise e, bir başkası teknolojiye temel oluşturmak. Bir başkası da geleceği kestirmek bu olgularla ilgili. Örneğin ay tutulması, güneş tutulmasını nasıl e, söyleyin? Bugün yani dakikası dakikası da kestirebiliyoruz. Çıkarım yapıyoruz gelecekle ilgili. E, tabii burada fizikte çok şey, bu çok net çünkü matematik fizikte çok büyük bir başarıyla uygulanabiliyor. Ne kadar karmaşık olursa olsun gökyüzü. Bir insan vücudundaki bir hücrenin ya da dokunun ya da organın karmaşıklığı daha farklı. Evrim kuramı, sözü biraz uzattım ama karşılaştırayım diye. Evrim kuramı söyleyeyim, kestirim gücü zayıf olduğu için. Yani bugünkü türlerden şu kadar yıl sonra ne gibi başka türler çıkabilir? Şu tür ne kadar sabit olduğu gibi kalır ya da değişir ya da ortadan kaybolur. Bunu açıklıkta söyleyemiyoruz ama bu da işin doğasına söyleyin bağlı. Bu evrimin demin başta saydığım söyleyin temel işlevlerini ortaya koy ortaya konmaya çalışılan evrim kuramını kuram olmaktan çıkarmıyor. Yalnız işlevvrinden bir tanesinde çok tırnak içine başarılı değil Bu da dediğim gibi incelediği olguların zaman içinde gerek büyüklük küçüklük açısından şeyden dolayı söyle çok karmaşık yapılarının bulunmasından dolayı bunu söyleyecektim Evet, evet yani şöyle de diyebiliriz belki insan eliyle e, eriştiğimiz derleyip toparladığımız bütün bilgiler e, insanlık tarihi boyunca hep e, kuramsal yapılar sayesinde e, bir araya getirile gelmiş. Dolayısıyla evrimle ilgili bilgilerin de bir kuram çerçevesinde bir getirilmiş olması e, canım yalnızca bir kuram gibi bir e, burun bütmeyle, küçümsemeyle aslında açıklanabilecek bir şey değil. Bu, burada bir haksızlık olduğu açık. Belki ama şu denmeye çalışılıyor, bütün kuramlar insan aklının bir ürünü olarak ortaya konuyorlar ve hiçbiri mutlak, kesinlik ve doğruluğa sahip değil. Yani bir şekilde yanlış oldukları ortaya çıkabilir. İşte bunun bilim tarihinde de örnekleri var filan. Dolayısıyla o kadar ciddiye almamak lazım. Belki görüşlerden bir tanesi de bu küçümseme nedenlerinden bir tanesi. Hmm. Evrimin kuram olmasının e, mutlak bir doğruluğa sahip olmaması. Belki yanlışlanabilecek e, bir e, doğaya sahip olması. E, bu konuda ne diyorsunuz? Hmm. Bu bir küçümseme nedeni e, olarak alınmalı mı yoksa burada da bir haksızlık yok mu? Ee, burada var. Çok büyük bir haksızlık var. Çünkü bu insanların beklentileriyle ilgili. Ee, örneğin evrim kuramı konusunda e, inanç sistemini öne getiren yani onu reddeden işte yaratılma inancını düşüncesini de demeyeceğim. İnancını gündeme getiren e, insanlar açısından böyle bir sav bir bakıma çok doğal. Çünkü orada inanç sisteminde kesinlik vardır. Mutlaklık vardır hatta. Ve oradaki sav da diyemeyeceğim, gene vurguluyorum, inançlar, inanmaların doğruluğuna kesinlikle doğru olduklarına inanılır. Oysa yanlışlanma, işte Popper'in düşüncesiyle ki ben ona tam bağlı değilim ama bilimsel önermelerin gerçekten daha sonra yanlışlanabilme özelliklerinin, yanlışlanacaklarının değil kesinlikle yanlışlanma, yanlışlanabilme özelliklerinin bulunduğunu bugün bilim çevresinde genellikle kabul ediyoruz. Dolayısıyla evet. yanlışlanabilme özelliği bilimsel önermelerin vurguluyorum bir e, olumlu yanı olarak bakıyoruz. Yan, şey bir yanı değil. Yani küçümsenecek bir yanı değil. Sonra Kur'anlar benim görebildiğim, Kur'anlar doğrudan doğrudan yanlışlanmaktan çok oradan, o yola çıkarılar, incelenen ve haklarında genellemeler yapılan, bu şekilde açıklanan söyleyin e, savlar için, yani önermeler için ya da tırnak için, pek artık kullanılmıyor ama doğa yasaları diyelim. E, daha çok 19. yüzyılın bir Terimi bu ee, Ama bu, bu, bu tür genellemeler için kullanılıyor. Ve eğer bir kuramın açıklanmaları için araştırmalarına yol açtığı bir takım olguların ve bunlarla ilgili genellemelerin daha doğrusu tam yerinde olmadığı bunlar sürekli yanlışlanıyor iseler o zaman o kuramın sağlamlığı konusunda biz kişiye şey kuşku duymaya başlarız. Yani geriye doğru bir düşünüşle. Bu kuram şu konularda araştırma yapabileceğimizi bize gösteriyor. Ama yapılan araştırmalarda yanlışlamanın payı büyük çıkıyor. O zaman söyleyin adını geriye doğru bir düşünceyle kuramdan daha çok kuşku duymaya başlayabiliriz. Ama kuram yanlışlanabilir olan bence kuram değildir. Çünkü kuram doğrudan doğruya benim görebildiğim, benim düşünebildiğim, şey etmiyoruz. Yani o bakımdan öteki genellemeler, yani tek tek olgulara yönelik genellemeler gibi o gözle görmüyoruz. Kur'an daha dolaylı, daha soyut bir ve çok kapsamı geniş olan bir genelleme. Oysa işte ısı, madenlerin ısıtıldığı, Zaman genişledikleri gibi Tek bir tek bir çeşit Olguya öyle değil Bunu her Maden için söyleyemiyorsak O zaman orada bir soru işareti vardır e, Anlatabildim mi? E, evet, dolayısıyla, evet, e, bir de affayla, Bir şey söyleyebilir miyim? Özür dilerim i̇şte. Hipotez sözünü ben varsayım için Yani de varsayımı Bunlar kuramlarda Bence hipotez yoktur Bir ön biçim vardır Bunlar daha çok genellemelerin ön halidir. Anlatabildim mi? Bir de kuramlarda örneğin gazların kinetik kuramında olduğu gibi yani kapalı bir sistemde ısıtırsanız basıncın artması gibi daha basit kuramlarda az çok belirli bir olguyu inceleyen kuramlarda yasa düzeyine daha yakın kuramlar için de belki bu söylenebilir ama evrim kuramı gibi ya da görecelik gibi çok sayıda değişik koşullardaki olguları ele alan kuramlar için böyle doğrudan doğruya yanlışlanma sözcüğünü ve hipotez terimini de kullanamayız diye düşünüyorum. Evet, aynı şeyi herhalde son zamanlarda bu küresel iklim değişikliği konusunda da iklim bilimcilerin artık şaşmaz neredeyse yüzde doksan virgül 99'a varan bir çoğunlukla insan kaynaklı olduğu ve fosil yakıtların yakılmasından ileri geldiğini ispatlamalarına rağmen hala da tıpkı şeyde evrim kuramına karşı olduğu gibi yoktur diyen inkarcı bir grupta var. Yer çekimini de inkar eden bir Amerikalı başkan adayıyla vardı mesela geçenlerde. Ne küresel ısınma vardır ne de yer çekimi bile ispatlanmamıştır diyordu. Daha geçenlerde ben karsın. Ee, şey, yani Batı felsefesi deniyor ama ona belki akademik felsefe demek gerekir. İlk ortaya çıkışından beri felsefeciler insanın akıllı bir varlık olduğunu ileri sürüyorlardı. Sokrates. Ama o tabii çok kuşkulu. Sorun burada. <gülüyor> Evet, yani aslında bu tür gelmez tezleri, gerçek mi yoktur gibi söylemesi herhalde bedava. Evet, yani söylemesi çok her zaman güzel. Alıcıları bulunuyor bunların. Fakat biz de bu seri boyunca göstermeye çalıştık ki evrim kuramının içinde yer alan ve dediğine pek çok açıklayıcı ilişkiyle bağlanan Pek çok olgu, sal ve genelleme aslında müthiş bir açıklayıcı güç veriyor evrim kuramına evet. ve e, evrim kuramı dediğiniz yalnızca bir varsayımdır. O da yarın yanlış olduğu ortaya çıkarsa çöpe gider gibi bir yaklaşım e, sahiden e, evrim kuramının e, karmaşıklığını ve derinliğini hmm. görmüyor ya da bundan habersiz demektir. Biraz aslında bu derinlik... E, konusunda bir örnekleme yapmaya çalıştık pek çok e, program boyunca. Peki e, Yaman Bey vaktiniz bitiyor ama çok kısaca şeye de değinebilir misiniz? E, biliyoruz ki 2006 senesinde Üniversite Konseyleri Derneği bir e, 700 imzalı bir dilekçe topladı Milli Eğitim Bakanlığı'na e, içinde akıllı tasarımla ilgili ya da dinsel referanslar bulunan ...unsurların biyoloji kitaplarından çıkartılmasını istedi, talep etti. O zaman Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'ti. Milli Eğitim Bakanlığı bunu reddetti. Reddetmekle kalmadığı gibi bu çizgide başka gelişmeler de oldu. TÜBİTAK mesela 2009 senesindeydi galiba. Bilim ve tekniğin kapağından darbine resmini çıkarttı. Evet, evet. Evrimle ilgili yayınlamış Oldukları kitapları artık yayınlamayacaklarını e, Söylediler e, Bilim dışı unsurların müfredattan Çıkartılması bu dönemde e, Olan bir şeymiş olabilecek bir şeymiş Gibi gözükmüyor bir yandan fakat e, Akıllı tasarım Denen düşüncenin evrime Karşıt e, ve Onunla denk bir e, Kur'anmışçasına kitaplarda yer alması Bu e, niye e, akıl bir şeydi? Evet, ben bu sorunuza hakkımıza. sorunuza dolaylı bir yakıntı verebilir miyim? E, ünlü evet. işte postmodern de diyeceğim daha ileride Feyerabend e, felsefeci e, Amerikalı öldü birkaç yıl önce sanıyorum. Şimdi onun bir düşüncesi var. E, i̇steyen evrim okusun, öğretsin okullarda ve öğrenci ağlasını isteyen akıllı tasarım, isteğer din kitapları, isteyen başka bir düşünce. Ama bu her alanda olacak. Şimdi şunu düşünüyorum ben. Bu değişik okullardan çok değişik yaklaşımlarla yetişen öğrencilerin, örneğin Amerika'nın bir eyaletinde bir söyleyin, bir toplandıkların iş gördüklerini bir şirkette ya da bir devlet dairesinde birisi ne yapacak? şey kendi öğrendiği yolu uygulayacak bir başkası kendi öğrendiği vesaire yani bütün bu yaklaşımlar birlikte aynı anda şirkette ya da herhangi bir kurumda yeniden vurdum ya da bir okulda gündeme gelecek böyle bir şey olabilir mi yani bir ortak nokta olmazsa bir bir iş çıkar mı oradan insanların sürekli olarak birbirleriyle tartışmaları, kavga etmeleri, yaklaşımlarını yani bugün pedagoji bilimi var, bugün işte temel bilimler var. Bunların bir ortak noktası olması gerekiyor ki biz bunlarla ve bunların uygulanmasıyla ilgili eğitimleri ve işlerimizi sürdürelim. Yani fayl gene de döneceğim, özür dilerim siz de felsefecisiniz ama bu insan akıllı bir varlık olduğu şeyinin önermesinin bence çok ciddi, ciddiye alınamaması gerekiyor ve ona göre de bir şeyler yapmak gerekiyor zamanımız varsa evet. yani zamanımız varsa diyince e, şu anda evet kaldıysa <gülüyor> evet, Homo sapiens'e de akıllı yaratık adı verilmiş değil mi evet, evet. sonra ama çok tartışılabilir evet yani yanlış oraya kadar dayanıyor <gülüyor> evet. galiba süreyi bitirdik. Türeyi bitirdik. Bugün e, konuğumuz e, Ekim 2015'te e, Bilim ve Gelecek kitaplarından yayınlanan Evrim Kuramı'nın Dayanılmaz Bilimselliğinin e, ve bu kitabın yanı sıra başka pek çok e, makale ve e, kitabın yazarı Profesör Doktor Yaman Örstü. E, Evrim e, Kuramı'ndan e, bahsetmeye devam ettik. E, Evrim Soru serisinin e, son bölümündeyiz. Yaman Bey yeniden teşekkür ediyoruz. Rica Sorumlu ederim. Teşekkürler, teşekkürler. Çok teşekkürler. Buraya teşekkürler. kadar geldiğiniz için. Sağ olun. Haftaya devam edeceğiz. Ee, görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşmek İyi üzere. Açık bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri Bu şekilde de bitiriyoruz bugünkü Açık Gazete'yi bir kayıtla Yaman Örse de bir günaydın daha diyelim 80 yaşında vefat etmişti geçen hafta felsefeci ve doktor Aynı zamanda tıp doktoru ve felsefe doktoru e, hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Hçık